ve fî küllühîn ve s-salâtu ve selâm alâ seyyidil evvelîne vel âhirîn Muhammed bin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ilâ yevm-i din emmâ ba'd Aziz ve muhterem kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun Rabbim teala ve Tekaddes Hazretleri sizleri hem dünyada hem ahirette bahtiyar eleyip iki cihan saadetine Nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Ebu Abdirrahman Es-Sülemi, Kaddesallahu Sirrahul Aziz adlı büyük alim sofinin ki Hice'yi 1412'de vefat etmiş bir zattır. Tabakatus Sofiye isimli eserinden 102 sayfa okumuşuz. 13. tercümeye hale ulaşmışız elhamdülillah. Başlanan bir şey devam ediyor ve sona doğru yaklaşıyor. Bugün okuyacağımız sayfa eserin 103. sayfasında 13. tercümeye hal daha önce işte İbrahim İbni Ethemler vesaire 13 12 tane şahıs hayatı ve eserleriyle okunmuş oldu bugünkü zatın ismi Ahmed ibn-i Khadraveyh <gülüyor> diyor ki müellif ve minhum Ahmed ibn-i Khadraveyh minhum yani bu sofilerin büyüklerinden Evliyaullah diye bildiğimiz tarikat erbabı Zatların. bir tanesi de onlardan biri de Ahmet İbn-i Hadravek'tir. El-Belhiyyü yani Belh şehrindendir. Horasan'ın Belh şehri Mevlana'nın şehri. Künyetuhu Ebu Hamidin. Künyesi Ebu Hamid'dir. Bu künyede bir şahıs daha bilirsiniz. Ebu Hamid El-Gazzali Gazali'nin de künyesi Ebu Hamid onunla demek ki künye-daş diyeceğiz artık, adaş diyemiyoruz künye-daş ve huve min kibari meşayih-i bu Ahmet İbni Hadra Bey kibar yani kebirler demek büyük Horasan meşayihinin büyüklerinden birisi idi itibarı Türkçe'de nezaketli manasına kullanıyoruz. Onlar büyük ulu şahsiyet. Nece, Horasan şeyhlerinin ulularından birisi idi. Sahibe Ebu Turabi'nin Nakşebiye Nakşepli Ebu Turabı Turab Nakşebi denilen büyük Sofi ile Arkadaşlığı sohbeti oldu. Daha doğrusu bu onun talebesi oldu. Yani ona gitti geldi. Onun meclislerine devam etti. Ondan feyz aldı demek. Sahabe Peygamber Efendimizle sohbet etmiş kimseler. Yani sahabenin Peygamber Efendimizle sohbeti gibi bu da Ebu Turab el-Nakşabi'nin meclislerine devam etmiş. Ondan feyz almış. Sahibe sohbet etti demek ama yani eşit değil. Sohbet edilen daha yüksek sohbeti giden onun talebesi durumunda demek. Ve Hatem esamme Hatemi Esam'la da böyle meclislerine devam edip feyiz alma durumu var. Hatemi Esam'ın Esam menakıbi geçmişti daha önce. Ve rahala ila Ebi Yezid'in Ebi del istamil. Ve rahala yani görmek için seyahate çıktı, ziyaretine gitti. İla Ebi Yezid el-Bissami Ebu Yezid Bayezid-i dediğimiz yani o büyük şeyhimiz, bizim de şeyhimiz oluyor tabii. Efendim, onu da ziyaretine görmeye kalktı gitti. Bissam, tabii Berk'ten uzak başka bir şey ama onu görmeye de kalktı gitti. Tabii Ebu Yezid, Yezid kelimesi gayrı Musalift'tir. Yezide olabilir. Muzaf ile olduğu halde ve rahale ila Ebu Yezid'in bistamin yi diye okunması lazım nahiv bakımında. Demek ki Hatemi Esam'dan Ebu Turab el-Nahşebi'den fez almış. Horasan'ın en büyük şehirlerinden de buymuş. Ebu Yezid-i Bistami'yi de görmeye ziyaretine oraya kadar gitmiş. Onun ziyaretinde de ziyaretiyle de şerefiye bulmuş. Rehmen-i mezkuri Meşayih-ı bil Bilfütüvve Mezkûri burada Mezkûri'in kelimesinin muzaf hali yani nunu düşmüş Mezkûri'in, mezkûrlar demek. Ve hüve min mezkûri Meşayih-ı Khorasân Bilfütüvve. Khorasân içinde fütüvvet cihetiyle anılan kişilerden biriydi. Bu Ahmed İbni Hadra Bey. Fütüvvet biliyorsunuz tasavvufta bir tarz, tasavvufta bir zihniyet, bir akım, tasavvuf içinde bir cereyan, fütüvvet cereyanı. E, fütüvvet hakkında kitaplar yazılmış. Hatta bu okuduğumuz eserin yazarı Ebu Abdilrahman es-Suleymani'nin de fütüvet hakkında Horasan fütüveti hakkında müstakil bir eseri de var. Yani bu fütüvet efendim üzerine özel çalışması yazmış olduğu, teelif etmiş olduğu bir kitapta kitap var. Fütüvet tabi e, kısaca söylemek gerekirse feta kelimesinden geliyor. Feta yiğit demek, fütüvet yiğitlik demek. E, fütüvet Yiğitlik demek ama meslehi bir organizasyon. Yani meslek teşkilatı gibi. Fakat tasavvufi yönü olan bir meslek teşkilatı. Bu şuradan kaynaklanıyor. Sofiler hani tarikat erbabını dervişleri, tekkeye devam eden müritleri umumiyetle beleşçilikle, onun bunun sırtından geçilmekle itham ederler ya, aslında kendi elinin emeğini yemek fikrindedir sofiler. Kimseye yük olmamak, kendisi çalışıp kazanmak, kazancıyla kendi ihtiyacını giderdikten gayrı buna ilave olarak, başkasına da iyilik yapmak, sadaka vermek. Mesela İbrahim İbni Ethem Hazretlerini biliyoruz. Bir zamanın padişahı ama kendisi çalışırmış akşama kadar kazancıyla yiyecek alırmış derviş arkadaşlarıyla kaldığı yere onları getirirmiş onlara ikram edermiş. Yani hem çalışıyor hem de başkalarına yediriyor. Yani mükelim. Yani bereşçi değil, bilakis başkalarına hizmet veren kimseler. Onun için tasavvufta tasavvufun bir tarifinde büyüklerimiz şöyle yapıyorlar. Tasavvuf yar olup bağr olmamaktır. Tasavvuf, dost olmaktır ama dost olduğu kimseye yük olmamaktır. Onun sırtından, kesesinden, mevginden, makamından, zenginliğinden istifade etmeyi düşünmemektir. Ona yük olmamaktır. Bilakis, yani ben buna bir yardım yapabilir miyim? Ben buna bir hizmet verebilir miyim? Ben buna bir yönden faydalı olabilir miyim? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş, insanların en hayırlısı, insanların faydası en çok olandır diye böyle düşünür onlar. O bakımdan büyük sofilerin hepsi bir mesleğe sahip olmuşlardır. Bir meslek edinmiş, elinin emeğiyle geçinmişlerdir, kazancının fazlasını da hayra hasenata sarf etmişlerdir. Böylece onların e, kimisinin demirci, kimisinin aktar kimisinin bilmem, efendim, derici, kimisinin şu veya bu meslekte olduğunu, saraç filan olduğunu görüyoruz. Bunu niçin yapıyorlar? Yani kimseye yük olmayalım, kendimiz kazanalım, elimizin emeğini yiyelim, helal lokma yiyelim de feyizimiz çok olsun diye yapıyorlar. Yani feyizlerinin, manevi terakkilerinin kesintisiz olması için, gölge düşmemesi için efendim helal lokma yemeye dikkat etme arzularından kaynaklanıyor. Onun için fütüvet teşkilatı mesleki teşkilattır. Yani meslekler organize olmuş ama hepsi derviş adamların ve dervişhane ahlakı getirmişler Efendim şeyin çıraklığın bir adabı var kalfalığın bir adabı var, ustalığın bir adabı var, ürettiği mal kadar kaliteli olacak, kaliteli olmazsa meslekten atılabilir ustasına hürmet etmezse çıraklıktan atılabilir, kimse kimsenin çırağını ayartıp kendisine çekemez efendim çıraklıktan kalfalığa geçiş bir merasimle olur kalfalıktan ustalığa çıkış bir merasimle olur yani böyle bir intizama almışlar Böylece bu organizasyon Fütüvvet Teşkilatı Fütüvvet Organizasyonu Efendim e, yayılmış Bizim Anadolu'ya da gelmiş Horasan'dan Orta Doğu'ya efendim Oradan da Selçuk ilerle Anadolu'ya gelmiş Ve Anadolu'da Fütüvvet Teşkilatı çok canlı olarak Yaşamış Hatta Fütüvvet'in piri Ahi Evren diye biliniyor Kırşehir'de Efendim, Ahi Evren diye biliniyor. Onun için şimdi senede bir merasimler yapılıyor. Belli zamanda Kırşehir'de Ahi Evren merasimleri yapılıyor. Ve e, mesela Ankara'da bir ara bu Ahiler idare etmişler Ankara'yı. Ankara'nın yönetiminde bir devre. Ahilerin yönetim devresi. İşte Yeşil Ahi veya Ahi Mesud. Şimdi es Mesut Mesud dediğimiz şey Ahi Mesud demek yani. E, efendim Ahî Evren, Ahî Elvan, Ahî Lakaplı, Ahî Birçok kimse var böyle. Yani ahî dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Bir e, tarikat erbabı şahıs gelecek aklımıza, Yani tarikatla, tasavvufla ilgisi olan bir şahıs. Ama aynı zamanda bir meslekle ilgili, o meslekte çalışan bir kimse... Ve sıradan bir insan değil, o mesleğin en yüksek kademesinde. Yani yüksek tabakası, başkanı durumunda olan kimse. Yani bir insan ise, o devirde bayağı zengin, varlıklı, itibarlı, etrafında adamı olan kimse filan demektir. Ahiy unvanı önemli. Osmanlıların ilk başında, ilk devrelerinde de Bursa'da da ahiyler vardı. Ve hatta bazı vezirler ahiy idi. Yani ahiylik teşkilatıyla ilgisi olan Kimselerdi. Hatta bazı padişahlar ahilik teşkilatına bağlıydı. Fütüvet teşkilatı bu işte. Ahilik, fütüvet teşkilatı. Horasan'da ilk defa ahilikle, fütüvetle tabi ahilinin kelime, kelime manası ne? Ahil şeye benziyor biraz. Arapçadaki ah kelimesinden çıkmışa benziyor ama değil. Ah kelimesi Kardeşleme Arapça'da. Ahi kelimesi, onda, bunda Y harfi var, da. Ahi kelimesi başka bir kelime. Bu ahi kelimesi bir rivayete göre şeyden geliyor. Aka, ah kelimesinden geliyor. Yani büyük ağabey, itibarlı kimse filan manasına. Bu aka kelimesi halen beyefendi manasına şeyle kullanılır. İran dilinde Farsça'da kullanılır. Mesela Birisi birisine hitap ederken bu aka, akayı falan diye böyle şey yapılır. Yani bey efendi demek. Hani biz Ahmet Bey, Mehmet Bey filancayı diyoruz ya bu bey manasında. Aka kelimesi kullanılır. Bu aka Türkçede ağa olmuş. Ahmet Mehmet'a kaf harfi gayına dönmüş, ağa olmuş efendim. Sonra da ahi haline gelmiş. Bir rivayete göre Sahavet sahibi demek. Yani cömert manasına geliyor. Çünkü bunlar zengin olduklarından, ağa olduklarından tabii sofraları açık, misafirleri ağırlıyorlar, efendim, fakirlere bakıyorlar filan. Zengin, cömert kimse manasına geliyor diyenler var. Hatta biraz zorlayarak bu eti kelimesiyle ilgili olduğunu ortaya atanlar olmuş. Etiler var ya, Hititliler, Etiler filan diye Anadolu'da oradan geliyor diyenler olmuş ama Horasan bunun menşeyi Horasan'da ilk defa fütürvetle, ahilikle anılan kimseymiş. Tercüme-i halini ah, okuduğumuz Ahmet Kadir Bey. Ve tehele Neysabure Nişabur şehrine de girdi. Neysabur diyorlar Araplar bu şehre. Aslında e, Sasanilerin Şapur isminde hükümdar var. Yani onun ismiyle ilgili şeyle olması lazım. Ne sabur diyorlar. Nisabur diyoruz biz. Bozulmuş şekil olarak Neşapur doğrusu. Fars Arapçada P harfi olmadığı için Neşabure. Dakale Neşabure. Yani Nisabura da geldi. besne ama Nisabur şehrine de geldi. Girdi. Fiz ziyareti Ebi Hafsinin Neşaburi. Ebu Hafs-ı Nisaburi isimli büyük alim Sofi'yi ziyaret için Nisabur'a geldi. Nisabur'da Hacı Bektaşi Veli'nin şehriydir. Yani onlar da oradan kalkmış gelmişler. Eski bir kültür merkezidir. O da Horasan'da. Ve Arapların, Arap Fatihlerin oraları fetheden ilk Müslümanların ordugahının olduğu yerdir. O da bir büyük şehir. Kıylendi Ebi Hafs. Bu en son ziyarete gittiği Ebu Hafs olsa gerektir. Ebu Hafs'ın Neysaburi olsa gerektir. Kıyla li ebi Hafs. Bu Ebu Hafs'a denildi ki, soruldu ki, men ecellü men Min hazihi tabaka. Bu tabakadan gördüklerinin en ulusu, en yücesi, en kıymetlisi, en büyüğü kimdi? Bu tabakadan dediği, tabi burada da bu tabakatı ı sofiye bunun da adı. Sofilerin tabakaları. Yani nesil nesil tabakalandırıyor. Birinci nesil, ikinci nesil, üçüncü nesil diye. Yani bu nesildeki bu emsal, bu akram, bu devrin sofileri içinde en kim diye sormuşlar Ebu Hafs'a. Bunun ziyaretine gittiği Ebu Hafs'in insaburiye sormuşlar ki: Men ecellu men raite min hazihi tabaka. Bu tabakadan gördüklerin içinde senin en büyüğü. En ulusu, en yücesi kimdi? Ecel. Celil kelimesinin ismi taftili. Diye sormuşlar. Bakalım ne cevap vermiş? Kale, Ma'ra ra'aytu ahaden ekbere himmeten ve la astaka halen min ahmededni hadra vekhi O da cevaben demiş ki, Ma'ra ra'aytu ahaden Hiçbir adam görmedin, görmedim. Ekbere himmeten Himmeti en yüksek olmak yönünden ve la astaka halen hali en dürüst, doğru en sağlam olmak yönünden min Ahmet ve Hadraveh'i bu Ahmet ve Hadraveh'ten daha üstününü görmedim. Yani bu ne demek? köşeye tam döndürecek olursak benim gördüklerim içinde himmeti en büyük olan himmeti en büyük olan ve hali en tam katıksız, doğru düzgün derviş hali olan oydu demek yani. Gördüklerimin en doğru halişi. Himmet burada şey manasına gayret manasında. Yani tasavvuftaki gayretinin yüceliği bakımından, çalışmasının, yani iyi bir Müslüman olmak için, iyi bir Sofi olmak için, Allah'ın sevgili kulu olmak için yaptığı fedakarlıkların ve çalışmaların büyüklüğü bakımından. Bir de halinin gerçek bir Sofi hali. Tam gerçek bir e, tasavvuf erbabı hali olması bakımından bundan daha büyüğünü görmedim. Hiçbir kimseyi görmedim. En büyüğü Ahmet İbni Hadravah diye net etmiş Ebu Hafsı Neisaburi. Demek ki etrafında ziyaret ettiği, görüştüğü kimselerin halini doğru, dürüst ve gerçek Sofi hali olarak ve efendim gayretinin de çok efendim böyle büyük bir gayret ve himmet erbabı bir kimse olduğunu söyledikleri bir kimseymiş. Tûfîye senete erbaîne ve mi'eteyn hangi tarihte vefat etmiş? Tûfîye vefat etti yani Allah tarafından ruhu kabzedildi meçhul sebebiyle senefe erbain ve mi'teyn erbain 40 demek. Erbain 40. Selasin 30. Hamsin 50. İşrin 20. İşrin, selasin, erbain, hamsin, sittin 70 semanin, tese'in mi'e. Arapça onların şeyi böyle. Aşere on, işri'in yirmi, selasin otuz, erba'in tırk. Bir başka şeye de erba'in deniliyor tasavvufta. Erba'in adam erba'ine girdi diyorlar. Ne demek? Kırk günlük ibadete. Taş yaşına erba'inin çile. Çil veya çil Fahşa kırk demek. Yani Erbain'in fahşası. Çile de kırk günlük ibadet demek. Hani çile çekmek deniyor ya. Derviş bir yere giriyor. Kapalı bir yere. Yerin altına veya bir caminin bir köşesindeki bir efendim penceresiz şeysiz hücreye tesbih çekiyor. Kırk gün ibadet ediyor. Kimseyle görüşmüyor. Yemeğini azaltıyor. Gündüzleri hoş tutuyor. Geceleri uykusunu azaltıyor. Zikrini çok yapıyor. Belli bir usulle. Bu usulleri mesela şey anlatıyor. Bizim dergilerimizin hediyesi olarak verdiğimiz Efendim şeyin <gülüyor> Ne? <Niye>? Kitab-ı <gülüyor> değil. Orada hadis-i şerifler var. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> avarif Ma'arif. İmam Şüfer Şühreverdi Efendimiz. O da bizim pirlerimizden birisi. İmam Şühreverdi'nin verdiğinin ül Ma'arif isimli eserinde Halvet'in nasıl olacağına dair bir bölüm var. Ona okursunuz. Halvet veya Erbain veya Farsçası Çile halvet çıkartmak, ervayine girmek veya çile çıkartmak. Hepsi ne demek? Kırk gün ibadete girmek, tasavvufi bir çalışma yapmak. Orada efendim işte o eğitimi görüp çıkmak demek. Çileden çıkmak ne demek? Yani adam dervişken, ibadet ediyorken o kadar kızmış ki rayından çıkmış gitmiş yani. Çileden çıkmak o manaya. Evet. Demek ki 240 senesin. 200 40 senesinde vefat ettiği anlaşılıyor. 240 senesinin miladi seneye dönüştürülmesi nasıl olacak? Yani miladi hangi seneymiş? Bunun tabi günü gününe döndürmek için hicri tarihleri miladiye çevirme kılavuzu diye bir kılavuz vardır. Tarih kurumu'nun neşlediği, o araştırıcıların masasında durur. Açarlar 240 senesi efendim hangi seneye rastlıyor, hangi ayı, hangi miladi aya rastlıyor. Hangi gününde başlıyor? Günü gününe oradan çıkartırlar. Böyle cetvelleri vardır. Bu bayağı böyle bir cetvel halinde. Sayfa sayfa cetveller halinde gider. Ama takvibi bir hesap yapmak gerekirse, 36 senede bir sene fazlalaştığını için hicri takvim. Bu, bunun içinde kaç tane 36 var diye, 36'ya böleceğiz. Aşağı yukarı efendim, 8 efendim, 88 24 eder efendim yani 8 sene 60'tır 8'i çıkartacağız 232 622 ile 232 eklersek birbirine 632 854. 854 854 ediyor değil mi yani böyle bulunur nasıl buluyoruz, bulma hesabımız nasıl oluyor? 36 senede bir sene fark ettiğine göre kamerayı takvim 36 kaç tane var? Kaç sene fark etmiş? O fazlalığı çıkarttığımız zaman hicret de 622 yılında olduğu için 622 ile onu topluyoruz. O zaman aşağı yukarı 840 852 seneleri. Hangi seneler bu? Aşağı yukarı hangi seneler? İstanbul ne zaman feth oldu? Ha şey tabii afedersin dem e, İstanbul Hicri 857'de fethedildi fakat bu 842 852 şey Biladi. Miladi Miladi 852'lerde ne oldu? işte oradan düşünüp şey yapabilirsiniz. Saman mı vardı artık? Neler vardıysa ise tarihten. Tezeli <gülüyor> keseni Abdallah ibn Abdullah bin Ali'in kale semiitu Muhammed bin Fadl el-Belhi zikru zalike. Bu paragraf ne demek? Keza bunun gibi semiitu ben işittim kimi Abdullah bin Ali'in. Ali oğlu Abdullah'ı işittim. kâle o dedi ki semiitu Muhammed bin Fadl el Muhammed ibni Fadl el Belhiden o da işittiğini bana söyledi. Yerliyoruz özellikle. Bu sene de vefat ettiğini o söylüyordu. Yani şeyin vefat tarihinin nereden alındığını bize kaynağını söylemiş oluyor. Kimden duyduğunu. Semetü Mansuret ne Abdillahi. Şimdi burada dikkat ederseniz kitabı olanlar şey yapsınlar. Efendim bunu bilsinler diye söylüyorum. Köşeli parantez içinde almış. Köşeli parantez içinde bir metin görürseniz, yani bunun burada böyle olması lazım. Benim faydalandığım yerde bu yok ama ben bunu falanca yerden aldım demektir bu. Yani kendisinin araştırıp, bulup, eklediği yer demektir. Semitü Mansur Abdillah. Abdullah oğlu Mansur'dan ben duydum. için Semitü Muhammed İbni Fadl Muhammed İbni Fadıl'dan o da duymuş. Efendim Yekulü Semitü Ahmet İbni Hadraveyh O da Ahmet İbni Hadraveyh'den duymuş ki Yekulü şöyle diyordu Ve liyullahi la yesimu nefsehu ishimâin Ve la yekûnü lehu ismin yetesemmâ bihi. Dikkat ederseniz Bizim müellifimiz bir şahsın hayatını anlatırken ne derdi? eğer hadisle meşgul olmuş da, hadis rivayeti de yapmışsa, derdi ki, ve esnedel hadis. Hadisle rivayet etmiştir, verdi. Bir misal verirdi. Burada öyle demedi. Oradan doğruya sözüne geçti. Mansur İbni Abdullah'dan duymuş müellifimiz. O da Muhammed İbni Fazıl'dan duymuş. O da hayata anlatılan Ahmed İbni Hadraveht'ten duymuş şöyle dediğini. Yekul şöyle diyordu. Veliyullah Allah'ın sevgili kulu, dost kulu, velisi لَا يَسِمُوا نَفْسِهُ بِس۪يمَا Kendisini bir alametle işaretlemez. وَلَا lehü لَهُ Tabi vasfedecek. وَلَا يَكُونُ لَهُسْنُنْ يَتَسَمَّا Ve onun kendisine verilmiş bir sıfatı, ismi de olmaz. Bu ne demek? Yani Bir kere şöyleydi, böyleydi diye şan ve şöhret peşinde koşmaz. Her türlü isimden, sıfattan sıyrılmış bir kimse olur manası var. Ve kendisini de ben şöyleyim, böyleyim diye bir şeyde görmez. Kendisine bir sıfat tayin edip yakıştırmaz. Kendisini bir vasıfla tavsif etmez, bir işaretle işaretlemez. efendim Bir alamet sahibi olarak şey yapmaz. Veli Yullah'ın şeyi budur peki ne olacak? Yani renksiz, kokusuz, şeffaf efendim, isimsiz, vasıfsız ne demek yani? Yani benliğini tamamen yok etmiş, Allah'ın iradesine tamamen teslim olmuş, her şeyiyle Allah'ın rızası için hareket eden, kendisi yok orada da sadece Allah'ın emirlerini icra eden bir şey varlık hali. Onu kastederler. Allahu alem, şeyleri budur. Öyle demek istiyor. Yani Allah'ın sevgili kuluysa, kendisinin bir iradesi, kendisinin bir isteği, kendisinin bir arzusu, kendisinin bir ismi, kendisinin bir sıfatı, kendisinin bir şanı, bir şey olmaz. Neyse, hiçbir şey olmaz. Hani yok olmak deniliyor ya, ölmeden evvel ölmek deniliyor. Yok olmak deniliyor, hiç olmak deniliyor. Şeyin birisi mesela, padişahın birisi, efendim veya vezirin birisi, makam sahibi birisi gidiyormuş. Efendim, dervişin birisi de kenarda oturuyormuş. Hikaye nasılsa, dedayı belki çok doğru olarak hatırımda kalmamış olabilir. Efendim, kalkmamış, aldırmamış. Adam dönmüş, yanına kadar gelmiş. Sen benim kim olduğumu biliyorsun demiş. Biliyor musun demiş. Bilmiyorum. E demiş ben mesela vezirim demiş. Vezir falan şey. Yani demek istiyor ki ben böyle bu kadar mevki makam sahibi bir insanım. Efendim demiş. İşte niye bana kalkmadın, hürmet etmedin vesaire filan. Herhalde böyle demek istiyor yani. Sen bana gereken ihtiramı göstermedin filan diyecek. Peki demiş, yani vezirlikten sonra ne olacaksın demiş. E demiş Allah yardım ederse sadrazam olacağım. Ondan sonra ne olacaksın? İşte ondan sonra şunu bunu, ondan sonra ondan sonra Bitmiş, söyleyeceğin şeyler hiç demiş. Yani ondan sonra ne değil Hiç demiş, yani oradan sonrasını bilememiş. Ve ben demiş, zaten şimdiden hiçim demiş. Yani sen ne kadar zaman geçtikten sonra hiç olacaksın. Ben zaten şimdiden hiçim demiş. Böyle bir lasifesi, şakası vardır. Yani bir şey vardı bizim, efendim Ankara'lı <gülüyor> Hacı Bayram Camii'nin imamı, Arif bir hoca efendi vardı. Efendim, rekayı hoca diye bir kart bastırmış, eski yazı şöyle kocaman bir hiç yazmış oraya kart diyordu bu benim diyordu, hiç yani ismi filan yok da, hiç kart vizitim, bu benim diyordu, yani yok olmak, denlikten tamamen sıyrılmak, bir zerre olmak, zerre bile olmamak, hiç olmak Evliya Allah'ın asıl şey, hali budur yani tevazuun en ileri derecesi ve benlikten sıyrılmanın en üstün mertebesi. Kendi beşeri şahsiyetine, dünyevi varlığına ait hiçbir sıfat yok. Her şey Allah'ın onun üzerine Tecellisi. Kendisini tamamen Allah'ın iradesine teslim etmiş. Tam teslimiyet sahibi. Zaten Müslüman neydi? Allah'a teslim olan insan demekti. Bu o kadar tam teslim olmuş ki kendisi yok olmuş. Artık ortada kendisi kalmamış. Hani ki benliğini yok etmek tasavvufta böyle bir mana. Kale Vakale Ahmed'u. Yani müellif yine aynı ravilerle Ahmet'in şöyle dediğini nakletti. Nisaat olunca yine haberler El-Kulûbu Cevvalet'ün. İmma en tecevvela havlel-arşi ve imma en tecevvela havlel-huşşi. Yine bu Ahmet'in Hadraveh bir sözü Şöyle söylemiş, bir sözü bu. El bu cevval edin. Gönüller cevelan edicidir, gezicidir, dolaşır. Cevval diyoruz ya, bir adam fazla faaliyetliyse böyle çalışkan ve gayretli filanse, gönüller fıldır fıldır dolaşır. Cevvaldir gönüller. İma en tecevvele veya tecüle havlel arş. Ya arşın etrafında dolaşır, ve inma entecüyle veya tecebüle havlen hash ya da çöpçöpin etrafında dolaşır. Yani dolaşır illa. Gönül bir şeye takılır, bir şeyin peşinde gezer, bir şeye bağlanır. Ya arşı ailenin etrafında dolanır, yani maksat Allah Teala Hazretleri en yüksek duygularla Allah'a kulluk etme yolunda ya da çerçöp Yani hash hash efendim böyle. E, Kıymetsiz şeylerin etrafında. Şu dükkati de bir alttaki dükkati. Huş, ha, noktasız ha ile ötreli olarak hareketlenmiş. Bir bakalım. Huşuş, cem o Huşşuş, hisşan ve Huşşan, Efendim, cenin demekmiş, Hurma Topluluğu demekmiş, Yüz numara ve helal Demekmiş, Bostan demekmiş, Üzerinde ot biten Tepe demekmiş, Haşiş de kuru otluk demek Oluyor. Yani, bu şey manasında Düşünmüş olabilir. Ya ağaçın etrafında Dolaşır yaç mezbelenin etrafında o Yani helal yüz numara filan manasında düşünmüş olabilir. Yani ya insan Allah'a bağlanır, onun e, rızasını kazanmak için döner, dolaşır durur ya da pis şeylere şey yapar. Yani masivallah hepsi öyle ot gibi veya işte saydığı şeyler cenin diyor mesela. Anne karnında ölmüş, kurumuş cenin diyor. Efendim hurma topluluğu diyor. Efendim bilmem. Selah yüz numara filan manasını kullanıyor, Otluk tepe manasına gelir diyor. Gönüller dolaşıcıdır, cevelanedicidir, gezicidir. Ya ağaçın etrafında gezer, ya da işte çöp çöp pisliğin etrafında dolaşır. Tabi tengid ediyor, yani ağaçın etrafında dolaşmayı teşvik ediyor. Gönün dünyevi şeylere, fani şeylere, maşivallah'a bağlanmasını istemediği için bu şey ifadesi tahkir edici ifadeyi seçmiş kullanmış. Tabii arş ve hoş ikisi de şey ile bitiyor. Şey var, e, seç sanatı da var. Kale ve kale Ahmedi aynı rivayetler Ahmed ibn Hadra ve şöyle dediğinden akipmişler: "Fil hürriyeti tamamul obodiye ve fi tahkikil al tamamul tamamı Hürriyette." Tam kulluk vardır ve insan tam kulluğu e, elde etmek et, durumuna geldi mi, hürriyeti tamamen eline geçer. Şimdi hür ne demek? Bağımlı olmamak demek. Birisine bir, bir başka şekilde, herhangi bir şekilde zorunlu olarak bağlanmış bir kimseye hür diyemiyoruz, esir diyoruz. O'nun esiri. İnsan bazen paranın esiri olur. Bazen dünyanın esiri olur. Bazen mevkimin, makamın esiri olur vesaire. Yani bir esaret, bir bağımlılık olur. Şeyde efendim hürriyet kulun tam olmasıdır. Kulluğun tam olmasıdır. Yani bir insan bir başka yere bağlıysa kulluğu tam yapamaz. Kulluğun tamamı hürriyettedir. Ve übüdiyeti insan Allah'a olan kulluğunu güzel yaparsa hürriyeti tam olarak elde eder. Yani insan Allah'a tam kul olursa o zaman başka hiç kimseye eyvallah etmez. Hiç kimseye boyun bükmez. Hiçbir hiç, hiç, hiç şeye aldırmaz. Hiçbir şeyde onu iyi bir insan olmaktan Allah'a iyi bir kulluk yapmaktan döndüremez. Para teklif ederler, reddeder. Şunu teklif ederler bunu teklif mevki, makam, şerhler bilmem ne hepsinin elin tersiyle iter. Yani çünkü bağlı bir hür. Onun için bu tasavvuf büyükleri ne ahrar derler. ahrar yani hürler. Übeydullah ahrar var mesela. Yani öteki insanlar, öteki insanlar evet yani başkasının eseri değil. Adam zengin veya vezir veya bilmem ne ama ya dünyanın eseri ya makamın esiri ya falancaya karşı efendim böyle bağlı filanca'nın maiyetinde filan, e bunlar bir çeşit bağımlılık olmuş oluyor, esaret olmuş oluyor. İnsan tam tam kul olduğu zaman hiçbir yere bağlanmaz, tam hür olur ve hürriyettedir gerçek kulluğu yapabilmek. Onun için Mevlana ettiğini e, diyor, Rumi şiirinde diyor ki e, Ey oğul, bağlarını kopar ve tam hür ol diyor. Yani ee, ne kadara kadar simuz yerin esiri olacaksın sim gümüş zer altın çend başı çend başı bendi simu bendi zer ben büksül e, azat baş püser. yani ne kadar daha böyle paranın pulun altının gümüşün esiri olacaksın kopar şu bağları hür ol ey oğlum ey yiğit diyor Demek ki hürriyet bu gibi bağlardan kendisini sıyırabilmek. Bunlara bağlı oldu mu hesap yaptı mı insan şuradan kazancım gelecek, şuradan maaşım gelecek, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. O zaman kulluğu da tam yapamıyor. Kale ve Kale Ahmed'i yine aynı raviler Ahmet İbn-i şöyle dediğini rivayet ettiler. La mu maaşeretü mütedâ dîne fî dinim fi dünya. Layetim mu tamam olmaz. Muashereti mütehadine fi dinin evfi dünya. Dinde de, dünyalıkta da zıt iki şey bir araya gelmez. İkisinin bir arada bulunması, bu dostluğu afallığı mümkün olmaz. İki zıt şey dinde de bir araya gelmez, dünyada da bir araya gelmez. Yani. Bu sözden kastı şudur allah Alem, Ahmet ibn Şimdi mesela insanoğlu diyor ki ne şiş yansın ne kebap. Ne yerden geçiyor, ne serden geçiyor. Ne dünya zevklerinden vazgeçiyor, ne de cenneti gözden çıkartıyor. Olmaz. İkisini birbirine. Ya o, ya o. İkisini birden yapmaya çalışacağım. Mümkün değil. Büyükler demişler ki ikisini birden götürmeye çalıştım, olmaz o zaman bıraktım bir tanesini, ötekisine yüklendim. O zaman e, muradıma eriştim diyor. Yani e, dinde iki zıt şeyi bir araya toplamak mümkün değildir. Dünyada da mümkün değildir. İçtimai zıt değil, iki zıttı bir araya getirmek mümkün değil. Kapı ya açıktır, ya kapalıdır. Hem açık hem kapalı olmaz. Zıttın içtimağı aklen mümkün değildir dünyada. Dinde de böyledir. Dinde de mümkün değildir. O hale zıtlardan senin ahiretin için, Allah rızası için uygun olanı alacaksın. Olmayanla uğraşmayacaksın. Hoşuna uğraşma olur. Yani olmuyor işte. Mantık ortaya koymuş bu işi. Bu böyle olmaz. Sen o zaman şey yap. Şimdi bize dünya mı lazım? Ahiret mi lazım? Ahiret lazım. Cennet mi lazım? Dünyada e, zevk-ül sefa mı sürmek lazım? Cennet lazım. O halde insan ahireti tercih edip, cenneti tercih edip. Kulların rızası mı lazım? Allah'ın rızası mı lazım? Allah'ın rızası lazım halde Allah'ın rızasını tercih edip, cenneti tercih edip, ahireti tercih edip, öyle bayrak açıp, öyle gitmek lazım. Ötekileri de hesaba kattı mı, ikisi de arada? olmaz demek. Büyükler bunu denemişlerdir. Bu soğukiler bunu çok denemişlerdir. Böyle olduğunu görmüşlerdir. Onun için nasihat ediyor bize. İki zıttı bir araya toplayacağım diye uğraşma, mümkün olmaz. Ya odur, ya odur. Toplayın derken ötekisini kaybedersin. Asıl elde etmen gerekeni kaybedersin. Onun için... E, e, Ahiretine faydası olanı, dini bakımdan doğru olanı tercih etmek istiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın da biliyorsunuz Halilullah seçilmesinin sebebini sormuşlar kendisine. Niye Allah seni Halilullah seçti? Allah'ın dostlu sıfatını nasıl kazandın? Diyor ki önüme iki iş çıktığı zaman daima Allah rızası için olan tarafı tercih ettim. Dünya tarafını değil, daima Allah rızası için olan tarafı tercih ettim diyor. Evet. Şemitu Ebader'in Muhammed bin Abdullah Muhammed bin Abdullah er-Raziye. Yekulu Şemitu Muhammed bin Fadl. Yekulu istakraba Ahmed bin Hadra'leyh min raculin 100.000 dirhem. Feqala lahu er-racul elaysa entumuz zuhhadu fi'd-dunya ma tasna bihadhihi'd-dirahim? Qala astari biha lukmatan wa ad'uha fi fi sami'i müminin. Vela ettiği o nesle sevabı hu min Allahı taala. Kâl elime, kâl la tezin indallahi inda Allah bauda, ve man mi eti elfi dirhamim fit dünya min cenahı bauda, ler akaz taha, fetalete bi her şeyin, nelligi tu otabıha. Ve dünya külleha leha hazel kadır. Ebu Bekir Duydum, dinledim. Ondan işittim. Ebu Bekir'in ismi neymiş? Muhammed Ebni, Muhammed Abdullah oğlu Muhammed Ebu Bekir künyeli şahsen işittim. El-Razi, rey Razi nerenin künyesi? Nereye nisbet? Rey şehrinin nispeti, Razi. Belk şehrinin nispeti, Belk'i. Medine şehrinin nispeti, ismi nispeti, Medeni Mekke şehrinin nisbeti, Mekki, Bursa şehrinin Bursa'yı, Konya şehrinin Konyeli, Rey şehrinin Reyi gelmiyor, razi geliyor. Bu istisnadır. Zaten ismi nisbetler semai'dir derler. Yani kaideye her zaman uymaz demektir. Ee, razi ne demek? Rey şehrinden demek. Rey şehrin neresiydi? Bugünkü Tahran. Bugün Tahran'ın kenarında kalmış bir yerdir Rey şehri. Tahran tarafları yani. Bu Tahranlı Ebu Bekir Muhammed İbni Abdullah'dan işitmiş. O zaman Tahran yoktu. Rey şehri vardı. Hatta meşhur müfessir var. Fahreddin <gülüyor> Errazi. Tefsirül Kebiyer'in sahibi. Çok büyük bir tefsir kitabı yazmış olan. O da Rey şehrinde. Sonra Ebu Bekir Muhammed Errazi var. Meşhur kimyager. Avrupalılardan önce çok kimyevi şeyleri bulmuş. Büyük bir şahıs. Kale Semitü Muhammed Ernel Fazl. Bu da Muhammed İbni Fazl'dan duymuş. Muhammed İbni Fazlı daha önce geçti birkaç defa ismi. Şey efendim bu Ahmet İbni Hadraveyh'in muhasel onu görmüş kişi. Gekul'u şöyle diyordu. İstakrada Ahmed İbni Hadraveyh'i min racülün miyete elfi dirhem. Ahmet İbni Hadraveyh bir adamdan miyete elfi dirhem. Ne kadar? Miye yüz. el bin. Niyet-i dirhem. Yüz bin dirhem para istemiş. İstakır da ne demek? Borç istemek demek. İstikraz. Bu tercüme-i hali anlatılan Sofi o da öbürünün zenginlerinden birisine gitmiş para yüz bin dirhem para ver demiş. Borç ver demiş. Ödeyecek yani. Borç istiyor. Fekalele <gülüyor> o adam Ah Ahmed el demiş ki: "Eleyse entum zuhad fid dünya. Siz dünyayı reddetmiş insanlar değil misiniz? Parayı ne yapacaksınız? Sahipler değil misiniz siz sufi tabakası? Parayı niye istiyorsun benden?" diye sormuş. "Ma tasahu bi hazihid-dirahim. Bu paraların dirhemleri ne yapacaksın?" diye sormuş. Dinar altın para, dirhem gümüş para demek, biliyorsunuz. Tabi miktarları bölgeden bölgeye sene, yıl, asırdan asıra değişmiştir. Kale eşleri bihal ten. Bu yüz bin girhemle bir lokma alacağım. Yiyecek bir lokma alacağım. Fe adâ'u hafife müminin Bir müminin ağzına bu lokmayı koyacağım. Bir lokma alacağım bu parayla. Bir müminin ağzına bu lokmayı koyacağım. Ve la eşleri en essele sevâbehu minallâhi idara Ve Allah'tan da bunun sevabını isteme da yapmayacağım. Allah'tan yaptığım işin efendim sevabını istemek da yapmadan yüz bin dirhemle lokma alacağım, binlememin ağzına koyacağım. Galiba yani bir hayır yapıyorsun, niye Allah'tan şey istemiyorsun, sevap istemiyorsun diye sordu o şahıs. Niye dünya külla in de Allah cehaaba oda. Niye böyle diye sorunca cevap verdi. Çünkü dünya Allah indinde bir sivrisineğin kanadı kadar bile değer taşımıyor. O kadar bile bir ağırlığı yok. Bu bir ayet-i kerimedir. Bu ayet-i kerimeye işaret ediyor. Ya yuhunnas duru be mesel min feşne uleh inne allazine tudune min dillihne yahlukul vaaba ve la bişta maula. Burada değil de demek ki şeyde, hadis-i şerifte olsa gerek efendim Burada başka bir mana var. Bir sivrisineğin kanadı kadar Allah indinde şu dünya hayatının kıymeti yok. Bu dünyanın içindeki varlıkların, mevkilerin, makamların, paraların, mücevheratın, sarayların bir sivrisineğin kanadı kadar ağırlığı değeri yok. وَمَا نِيَتُ اَلْفِ الدِّرْهَمْ فِي الدُّنْيَا مِنْ Yani dünyanın bu kadar kıymeti yokken Allah indinde 100 bin dirhemin bütün dünyalının yanında bir e, yani Sirüs'le Kanada kadar bile gelmeyen dünyanın yanında kıymetini var? Ben bu kadar az bir şey için ne diye şey istiyorum demek istiyor yani. Bir ücret isteyeyim demek istiyor. La khastaha tatallat biha şey'en. Bu 100 bin dirhemi alsan da bundan bir şey istesen ne lezi tabiha? Onun karşılığında sana verecek olan nedir? Buradaki biha'daki ba' bayı mukabele derler bir ismi verip yerine mukabeleten bir şey almak. Ne laziyet tabiha sana verecek olan mukabelinde nedir ki yani zaten dünyanın hepsi birisi ise Kanada yetmiyor onun içinde yüz bin diyor nedir ki yani ondan alınan şeyin bir kıymeti olsun. Ve dünya küllaha leha harcılabilir. İşte dünyanın hepsinin kıymeti bu kadar demiş. Yani demek ki adamcağızın parası yok. Neden? Yani zengin olsa bile parası yoktur bu adamların. Neden? Verirler. Durmaz yanlarında para. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden biliyoruz rivayetlerden ki sabah geleni akşama bırakmazdı, akşam geleni sabaha çıkartmazdı, dağıtırdı. Biriktirmezdi. Bunlar da Peygamber Efendimizin tam yolunda gittikleri için para tutmazlar, paralar olmaz. Ama duyuyor ki falanca yerde fakir var, filanca yerde aç var, filanca yerde dul var, filanca yerde yoksul var, yardım yapmak istiyor ne yapar? Gider borç alır. Yardım yapar. Bir, bir sevap da beklemeden. Niye sevap bekleniyor? Dünyanın tamamı bir sivrisine kanadı etmiyor ki benim bu içinden aldığım bu kadarcık paranın bir kıymeti olsun. Parası olsa ondan istemeyecek, borç istemeyecek. Parası olsa hayırı doğrudan doğru yapacak. Ama parası yok, ama hayır yapılacak yer var, gidiyor adamdan para istiyor. Şey, mantığı bu. Mantıkları böyle bu mübareklerin. Semitü Mansur ibn Abdillahi Yekulu Semitü Muhammed ibn Hamidin Tirmizi Yekulu Kale Ahmet ibn Hadraveş Mansur ibn Abdullah'dan ben işittim diyor mellif. O da Muhammed ibn Hamid Tirmizi'den işitti diyor. İşittim dedi diyor. O da Ahmed ibn Hadraveş şöyle söylediğini nakletmiş. Es sabru zâdül mutarrin da دَرَجَتُ الْعَارِف۪ينَ Buyurmuş ki sabır sıkışmış insanların azlığıdır. Gıdasıdır. Yol azlığıdır. Sıkıntıya girmiş ne yapacak? Sabredecek. Onun çaresidir. Azlığıdır. Ama وَرْضَ دَرَجَتُ الْعَارِف۪ينَ Rıza makamı ariflerin derecesidir. Sabır zaten sıkışmış bir insanın azlığıdır. Onunla vaziyeti idare edecek, işini devam ettirecek, sabredecek. Ne yapsın yani? Allah'tan bir musibet gelmiş. Musibet e, geldikten sonra yapılacak ne var? Yani insanın çocuğu öldü, gemisi battı, hastalık geldi, şöyle oldu, böyle oldu. Yapacak ne var? Sabır. Yani sıkışık, sıkışmış, mustar kalmış insanın azığıdır sabır. Ama rıza, rıza ariflerin mertebesidir. Ariflerin makamıdır. Şunu demek istiyor, Sıkıştığın zaman sabredebilirsin. Sıkışık insanların işi bu zaten. Yapacak başka bir şey yok. Ama o sıkışık zamanında razı olabiliyor musun Allah'tan? O hale rağmen. İşte o ariflik o demek istiyor. Bunun bir misalini zaman zaman anlatırım. Burada da yeri gelmişken söyleyeyim. Böyle büyük zatlardan, böyle büyük düşünceler içinde yaşayan çok büyük sofiler, büyük insanlar bunlar. Yani bunları ancak sözlerinden, kıyısından, köşesinden büyüklüğünü anlıyoruz. Anahtar dediğinden bakarak görüyoruz büyüklüklerini yani. Yakalıyorlar bir şehirde. Şehir şehir geziyor görüyorsunuz. Bir başka alimi görmek için başka bir şehre gidiyor yani. Sırf sevap kazanayım diye. Yakalıyorlar bir şehirde. Sen casussun. Falanca şehirden onun için geldin değil mi? Kese, keselim bunu. Cellada götürüyorlar. Cellada götürüyorlar. Kesecekler. Şimdi Düşünün, yakalanmış olan bir adam, eli kelepçeli, bağlı kesilmeye, kafası kesilmeye götürülüyor. Ölecek yani. Ne düşünür? Nasıl korkar? Nasıl heyecanlanır? Nasıl duygular içinde olur? Ya ben yapmadım, bir suçum yok. Niye beni bunları yakaladı? Vesaire filan. Yani, Allah bullak olur içi. Bu öyle değil. Bu kendi kendine soruyor. Diyor ki, ey nefsim diyor. Söyle bakalım diyor sen, eskiden Allah'a her halükarda razı olmak diye rıza makamından ben vururdum. Yani, dolluk da gelse, darlık da gelse, iyilik de gelse, kötülük de gelse, efendim, bol, e, her halükarda Allah'ın kaderine rıza gösterme hali. Hani, hoş dur bana, senden gelen. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eylem. Sözünü söyleten duygu yani. Sen böyle derdin. Şimdi bak, seni yanlış yere yakaladılar. Haksız yere götürüyorlar ve nahak yere öldürecekler. Söyle bakalım, bu hale de razı mısın? Bu halde de rıza makamında mısın? Yani, Bundan da hoşnut ve memnun musun? Şöyle, nefsine bu soruyu soruyor kendisi. Bir taraftan kesilmeye götürülüyor. Bunu soruyor. Bir taraftan da nefsine itirazıyor. Ya olur mu hakikaten böyle şey ya? Haksız yere yakalandık, heba olacak, haybeye gideceğiz, bilmem ne filan. Bak suçu başkası işlemiş, bizim hiç kabahatimiz yok. yani işte şuraya. Masum masum gelmişken filan der yani. İçinden öyle bir şeyse çıkmıyor. Belki, belki şöyle diyor, e ne yapalım, ömrümüz bu kadarmış. Eh, Allah iman selamet ver, selametli versin. Ömür imtihanı bitecek demek ki ahirete gideceğiz falan diyor belki. Nefsinde hiç itiraz yok. Yani düşünün, bu adamların ölüme giderken bile, bu büyük adamlar tabii, adam derken, yani büyüklüğünü düşünerek, büyük adam diye söylüyorum, bu, bu muhteşem insanlar bunlar. Bunların hallerine bakın yani. Nasıl kendilerini her anda kontrol ediyorlar, nasıl takip ediyorlar nefislerini? Bakalım bir şey var mı? Yokluyor yani her zaman. Ne haber? Ne oluyor bunun hali diye. Söyle bakalım nefsin razı mısın bu halede? İtiraz yok nefsinde. Eh, itiraz yok. Gidiyor. Teslim olmuş. Kestikler biraz sonra. Cellatın yanına neler gidiyor. Birileri bağırıyorlar. Hey yanlışlık oluyor. Bu adamın suçu yokmuş. Salıverin. Casus falan değilmiş diye herhalde. Cellattan dönüyor. Yani suçsuz olduğu anlaşılıp cellattan dönüyor adam. Salıveriyorlar. Ellerini çözüyorlar. Hadi git masummuşsun diye. Fakat diyor ki, vallahi, şu sözü, yani ben bazıda bunu birkaç defa söyledim, Efendim okuduğum zaman da çok tesir etmişti bana, vallahi diyor, ölümden halasıma değil, o andaki ihlasıma seviniyorum hala diyor. Yani ölümden kurtulduğuma sevinmiyorum, o anda nefsimden bir itiraz gelmedi, rıza halini hazmetmiş nefsim, o rıza halinde olmama memnunum diyor, ihlasıma memnunum diyor. Vallahi ölümden kurtulduğuma değil, o andaki ihlasına memnunum hala. Yani bu, bu zâtların dünyaları bu işte. De, tasavvuf da bu. Yani nefse hakim olmak, duygularına hakim olmak, Allah'a teslim olmak, kaderme razı olmak. Bak ne diyor? Efendim, sabrı sıkışan insanların hali. Tabi herkes sabredecek, azıcık. Sabrın da sevabı var. Ama sabırdan daha yüksek bir hal var. Razı olabiliyor musun? Sabır var ama. Sabır yani memnun olmayan bir şeye sabır. Razı olmak da var mı? Hoş. Bu da hoş. Diyebiliyor musun? Hoştur bana senden gelen ya Gonca Gül yahut diken. Ya Hilatı yahut kefen. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Lütfu hoş tamam. Tabi baklava böyle kaymak, çörek, efendim, tatlı, zevk, sefa, güneş, sümbüller, güller, birbir sesleri. Bu güzel. Ama bir de öbür taraf. Ölmek, kalmak, yaralanmak, bilmem hastalık, sıkıntı. Eyüp Aleyhisselam'ın başına gelmiş. çok çocuğu ölmüş, malları bitmiş, vücudu hastalanmış. Şehirden çıkarmışlar, kimse etrafına gelmez olmuş. Mezbelede yatıp kalkıyormuş. Şehirliler hastalık bize bulaşır diye şehirden de çıkarmışlar. Kolay mı? Yani bu durumlarda. Yani şunu, şunu öğrenmemiz lazım. Allah'tan afiyet isteriz. İyilik, hoşluk isteriz de. Yani bizim pek hoşumuza gitmeyen haller başımıza geldiği zaman gelirse o zaman metaneti bozmayacak bir eğitim görmeliyiz. Bir hale sahip olmalıyız. Nefislerimiz o halde olmalı. Yoksa el bebek, gül bebek efendim balayı günlerinde her şey güzeldir. Hadi bakalım o kadıncağız ihtiyarladıktan sonra sen yine aynı ona sevgiyi vefayı göster. Tamam. 18 yaşında bir kızken tamam evleniyorlar vesaire filan. Ondan sonra Adam biraz zenginledi mi? Zenginleyen adamın ilk işi ne oluyor? İkinci karı almak oluyor. E ne oldu bu ilke söylediğin sözler? Vesaireler. Neden? Zenginledi. Hadi bakalım. Yani ömrü beraber geçirecek. İhtiyarlayacaklar, şey yapacaklar. Birbirlerine hakları geçiyor. Aile muhabbeti, sıkıntılı günleri beraber yaşadılar. Sıkıntıyı bu çekti, çekti, çekti. Ondan sonra ondan ayrılıyor. Gidiyor bir başka şey alıyor mesela. Hani vefa? Evet. Kale ve kale Ahmet'in Men sabere ala sabrihi ve hüzzsabiri La men sabere ve şekâh bu da yine sabırla ilgili bir sözü, Ahmet İbni Hadravehin. Yani bu kitabın çok faydası var bize. Neden? Biz dervişiz diye ad koymuşuz ya kendimize. Yani sarık sarıyoruz, cübbe giyiyoruz, Nakşibendi tarikatınız diyoruz, kaderiyiz diyoruz, bilmem neyiz. Dervişlik bu. Laht değil, cübbe değil, sarık değil, hırka değil. Hal, söz, hareket, düşünce, gönlüne hakim olmak, nefsini yenmek. Dervişlik bu. Diyor ki, men sabere ala sabrihi kervesadır. Sabrına sabreden işte sabreden budur. Yani sabrı üzerine sabreden işte bu sabırlıdır. La men sabere ve şikayet. Sabredip de şikayet eden sabırlı değildir. sabrediyor ama gelene de dindir bütün şikayet. Şöyle aldım da böyle aldım da karnım ağrıyor da burnum sızlıyor da. Evendim öldüm de dirildim de bir ne de mahvoldum. E, ne oldu senin sabrın? Yani şikayet etti mi? O sabredici değildir. Sabredecek, sabrı üzerine de sabredecek. Yani sabrını şey, şikayetle delmeyecek, bozmayacak, e, heder etmeyecek. 105. sayfadan da bir şeyi okuyalım, geçelim. Ve bir esnaf dili kari çünkü fi tariki Mekke. Sebepat yi fi şikar. Çünkü emşi tersahine ve her müteallikun diha. Firaani bağdunmez. Feneze ahu anni summe defa anni. Ve kadir tü bista. Tedde el Halül dedi. Verde aleyke fi tariki Mekke. fiha kulp. اَرَتَّ اَلَّا يَكُونَ لِي فِي اِحْتِيَارِهِ اِحْتِيَارِ فَقَالَ لِي يَا فُضُولِيُّ قَدْ اَخْتَلْتَ كُلَّ شَيْءٍ حَيْسُ كَانَتْ لَكَ اِرَادَ Mekke anlatıyor hatırasını Ahmet İbni Hadra Bey Mekke yolundaydım yani hacca gidiyordu demek ki Horasan'dan yavaş yavaş Sevakart Ricci bir şikayetim. Ayam dikene düştü. bu demek. Yani ayak bağı, bal manasına geliyor. Efendim, ayağım bir şikale düştü diyor. Bunu tabii anlamaya çalışıyorum. Nasıl oldu? Yani bazen böyle tilkiyi, bilmem hayvanı falan yakalamak için tuzak kurarlar. Ondan sonra trak yakalanır. Efendim, öyle bir şey herhalde Allah-u Alem. فَكُنْتِ اَمْشِيِ فَرْسَخَيْنِ İki Merhale yani iki günlük yol bir fersah bir günlük yol demektir altı saatlık otuz küsür kilometredir ancak bir günde o kadar yürüyebilirlerdi iki günlük yol öyle o şeyle yürümüş sekünde emşiy fersahini ve hümmüte ayaklarıma bu bal takılı olduğu halde iki fersah yürümüş yani altmış küsür kilometre. 70 küsür metre yürümüş. iki günlük yolu öyle yürümüş onunla. Ferani Bağdun'dan insanlardan birisi beni gördü. Fenizeahu anni bunu benden çıkarttı. Demek ki kendisi belki de yalnız gidiyordu. Sonra ani sonra beni efendim bana beni salı verdi. Sakadimci Bistam, Bistam şehrine vardım. Töp'te de en iyi Ebu Yezid. Ebu Yezid-i Bissami beni karşıladı. Fekale dedi ki, El halil lezi vere de fi Mekke. Mekke yolundayken senin başına gelen bu hal keyfe kâne hükmeke me fiha. Bu haldeyken Allah'a karşı senin hükmün içindeki düşüncen nasıldı? Erette diye hareketlemiş ama herhalde o yanlış diye düşünüyorum. Erette ellâ yekûne li fîhtiyârihi ihtiyâr. Veyahut e, soru da sormuş olabilir. Yani sen şeyi mi kastediyorsun bu soruyla? Allah'ın sana nasip ettiği, senin için ihtiyar ettiği şeye karşı, senin kendiliğinden bir ihtiyarın olmamasını mı Onun için mi sordum bu soruyu demek istiyor olabilir? Veya kendisi yani ben Allah'ın madem ayağıma böyle bir şeyin gelmesini nasip etmiş, böyle seçmiş. İhtiyarı bu Allah'ın. Ben de başka bir şey ihtiyar etmedim. Yani Allah'ın hükmüne razı oldum gibi söylemiş de olabilir ama bu övünme gibi olur. Yani dervişane bir övünme olur. Yani Allah'ın bana takdir ettiği şeyi ben kabul ettim. Efendim, e, onun üzerine kendim başka bir arzu ortaya koymadım. Madem ayağıma bu kağı çak, yap, yapıştı eh öyle değiştirmedim filan demiş olabilir. Sakaleli Ebu Yezli Büstami buna demiş ki ya Fuzuli ey boş iş yapan adam, boşuna uğraşan, boşa kürek çeken adam Kadıkster pekürle şey. Her şeyi seçmiş oldun. Haysı kanetleke irade? Yani senin bir şey isteğin olduğu zaman bir şeyi seçmiş oldun sen zaten. Hiç iraden olmayacaktı. Boş olacaktı. Yani hiçbir şey ihtiyar etmemek de bir ihtiyar etmek olduğuna göre, tercih olduğuna göre senin şahsen bir benliğin var, bir tercihin var. Demek ki gene senin ihtiyarın var. Halbuki Müridin hiç ihtiyar olmayacaktı, tam teslim olacaktı. Sen böyle bir şeyi ihtiyar etmekle, iraden olmasıyla bir şeyi seçmiş oldun. Ey fuzil, boşun kürek çekmişsin demiş. Bunu biraz yani hatasını önüne koymuş oluyor. Şimdi bu söz üzerine aynı konu üzerinde bir başkasının sözünü hatırladım. Bu şazeli tarikatının büyükleri Allah'a tam teslim olmak ve Allah'ın hükmü ve iradesi karşısında kendisi bir özel irade ortaya koymamak. Efendim, e, fikrini çok işlerler ve bunun üzerinde çok çalışırlar, kendilerini zorlarlar. Onlara onlardan birisine demişler ki bir şey ihtiyar et. etme. Bir şey ihtiyar etme. İhtiyar etmek ne demek seçmek yani. Yani şu daha hayırlıdır filan diye ihtiyar etmek, seçmek. Seç bir şey, ihtiyar et, seçme. Seç bir şey, seçme. Eğer demiş çok zorlarsanız yine bir şey ihtiyar et, yani bir tercih yap, seç diye zorlarsanız, hiçbir şey seçmemeyi, hiçbir şeyi tercih etmemeyi tercih ederim demiş. Hiçbir şeyi ihtiyar etmemeyi ihtiyar ederim demiş. Yani tercihim odur demiş oluyor. Bu nifteri bir sözde ama Bayezid-i buna bile razı değil. Bayezid-i bundan daha ötede, kader Allah'a sorar vereceğiz, bundan daha öte de bir şey söylüyor. Yani burada eratü olabilir mana ama öyle bırakalım. İkisi de bulunsun, şöyle de olabilir. Şu da olabilir, soru işareti koyalım. Efendim, yani ben Allah'ın iradesine karşı, tercihine karşı bir başka şahsi tercih, nefsimden bir tercih ortaya koymamayı ihtiyar ettim. Deyince, elif huzulü demiş, elbaşa körek çeken, boş adam, yalan yanlış, yani işler yapan kişi, sen hiçbir şey ihtiyar etmemeyi seçmekle iraden olduğunu ortaya koydun, bu da bir tercihtir demiş. Demek ki Bayezid-i İslami ötekisine şey yapacak. Yani ona da itiraz edecekti. Yani şey olacak, tamamen tam teslim olacak. Yani şunu tercih ediyorum, bunu tercih ediyorum gibi bir durum bile olmayacak. O inceliği bile efendim, e, işaret ediyor ve bu e, Ahmet'in de hadre ve heya fuzuli diye hitap ediyor. Yani ey boş iş yapan, fuzuli iş yapan kişi diye hitap ediyor. Allah şefaatlerine erdirsin. Burada bırakalım. 105. sayfanın 9. paragrafında kalmış oluyoruz. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Üç salavat-ı şerife. Bir elemle şerhle ke malbesmele 15 İhlas-ı Şerif kulu Allah mealbesmele Hayıyü Şerife Maal Bismillah 3 salavat-ı şerife Anahu. la ilaha la ilaha allah la ilaha allah la ilaha la ilaha İllallah La <gülüyor> <gülüyor> kulum amin Muhammedur Resulullahis Va'dil Amin <thing> Sallallahu aleyhi ve alihi ecmainet tayyibin tatahirin Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi gayrullah Nur Muhammed Sallallahu la ilahe illallah Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi gayrullah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 لا اله الا الله الله الله لا الله لا الله لا الله لا اله الله الله الله لا الله لا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 In the rock, in the rock, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إِلَّا إِلَٰهَ غَيْرُهُ وَلَكِنْ شَكْنَهُ شَمِلَ كُلَّ صَانُهُ تَنَزَّلَ فِي سَبَكُهُ وَكَانَ يَا إِلَٰهَنَا أَنْتَ مَخْصُورُنَا وَمَا ذَاتَ مَخْصُورُنَا فَبِأَيِّ يَدٍ وَبِأَيِّ نَاصِرٍ مِنْ وَمِنْ غَرْبِهِ وَأَمِنَ Bismillahirrahmanirrahim <static> Ya ikramel ikramin ve ya erhamer rahimin Ashr-ı şerif Evkulhu innel şey إن اسْتَغْفِرْ لَكَ مَا سَنَزَّلُ الْقُرْآنَ قَوَاعِدَ وَأَعْلَمَ لا يسمعنا فيها <تصفيق> لون ولا جنة جزاء. يوم يقوم النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ إِن كُنَّ صَفًّا لَّن يَخْزُلَ اللَّهُ الَّذِينَ ما كان صلدا، لا إن كان يوم العقب، ويقول كافر ويقول كافر يا ليتني كنت الله العظيم شوهل أبي الليلاء يا عاد أنا أقولك يا عاد الحمد لله نخلد في نعيمه ما في نهيه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا İbadetine veta, ar -cidenin ar -cidenin ar -cidenin ar -cidenin ve ta'atine, yarın ki arzularının arzularına merkez olduğunuz ilk bir teşkilatımıza, ibadetlerimize, hayvat ve senahatımıza tutkundaki ahkem ve esem olarak <gülüyor> olan ücür-ü evvelen ve Efendimiz Peygamberimiz muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme teslimen kefirah hazretlerine Acizane, naçizane, arz ve ve hediyeleri şu anda vasıl eyle. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, ailenin ezvacının, evladının, ashabının, etbaının, zürriyyeti, tayyibesinin, Sadat-u Meşayih, Turuk-u Aliye'mizin, ve Ali hocamız Muhammed zaidi bu kadar Turuk-u Aliye'lerimizden gücerk alan Sadat-u Meşayih ve kardeşlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye ederek vasıl eyla. Ya Rabbi beldemizin medarı iftiharı enbiya ve evliya Allah ve sahabenin ve haseten Yuşa Aleyhisselam'ın civarında bulunduğumuz Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin tekkesinde şu dersi okuduğumuz bu Selam Mustafa Efendi Hazretlerinin Şeyh Murat Hazretlerinin, Haydar Baba Hazretlerinin, Abdülahad-ı Nur Hazretlerinin ve sahip salihlerinin ruhlarına hediye ederek vasıl eyla. Uzaktan yakından şu Meclise gelmiş olan kardeşlerimizin ahirete göçmüş, bütün sevdiklerinin, yakınlarının, geçmişlerinin, ana baba, dedemine, ecdad-ı ceddat, akriba-ı ta'llikat, ahbad ihba, yaranının ruhlarına hediye edilerek vasıl mümininin müminat ve müslümin-i kâfeten, kafeten ahmeten ve beldemizi fetheden Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin, ve ordusu mensuplarının ruhlarına haseten hediye ederek vasıl eyle. Şümesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur, ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar ve memnun ve mesurur eyle. Makamlarını ala derecelerini yüce eyle. Ya Rabbel alemin kabirlerini cennet bahçesi eyle, ruhlarını şad eyle, kabir istirahatlerini bizzat eyle. O evliya Allah büyüklerimizin manevi yardımlarına, himmet ve teveccühlerine bizlerin nail Bizleri sevdiğin kullar olmaya muvaffak eyle. Ömrümüzün zırdanı uygun geçirmeyi nasip eyle. Yolunda daim zikrinde kaim eyle. Zikrinde şükürsün ibadetinde bizlere yardım eyle. Tevfikini Hep refik eyle. hıfz himayende daim eyle. Ya Rabbi, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına lütfunla, kereminle bizleri nail eyle. Amen. Dünyanın ve ahiretin her türlü şeylerinden bizleri mahluz eyle. Amen. Sıhhatli, afiyetli, saadetli, selametli, huzurlu, uzun ömürlerle muammer olmayı, bu ömürlerimizin bir saniyesini bile boş geçirmeyip, rızana uygun amali saliha, hayrat ve hasenat yaparak, Arkamızdan sadaka-i cariyeler, hayrat meberrat bırakarak göçmeyi nasip eyle. Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle. Kabirden kalktığımızda bizi Peygamber Efendimizin liva-ül e altında şöylece haşr eyle. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber eyle. Mahşer gününün tehlikelerinden mahfuz ve emin ve ba'id ve beri eyleyip, aş-ı gölgesinde gölgelendirdiğin has kullarından olmayı nasip eyle. Nurdan minberlerde oturup, nurdan libaslar giyen, Aşın bölgesinde sakin, huzur içinde oturanlardan eyle. Ya Rabbel Alemin, cennete Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hazretleriyle beraber, duhul evelin ile dahil olacak bahtiyarların cümlesine, bizler de lütfun ve keremine dahil eyle, Habibi Edeb'in muhammed Mustafa aleyhi eklerussalavatu ve ekmel-i ve teslimat hazretlerine, firdevse alâle komşu eyle cemalli müşahede, zeykine, şerefine bizlerden nail eyle. Hürmeti esmaikel üsna ve habibiket müşteba ve bi hürmeti esrâli suretil Fatiha. Allah'ımız seyrede. Mevla Seyyidun, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah. Evet, soruların cevaplarını verebilirim. Vakit. Benim için müsait, durumlara müsait olanlar da kalıp dinleyebilirler. Birisi soruyor ki, evleneceğimiz kızı nikahtan önce kaç kere görebiliriz? Sınırlama var mı? Nikahtan önce telefonla görüşmemize mahsur var mı? Telefonla görüşmesinde mahsur yoktur. Yüz yüze de görüşebilirler. Bu görüşmenin bir defa olması, fazla olmaması diye de bir şey yok ama istismar olmaması bahis konusu. Yani görüşmeleri mümkündür. Hatta Şarttır, daha faydalıdır diye şeriatimizde müsaade vardır. Efendim birisi fakülteden ihvanımıza mensup bir bayanla izdivaç istiyormuş. İhvanımıza mensup denmez. Tekkemize mensup denilir, ihvanımızdan denilir. İhvanımıza mensup denmez. Efendim yani bu dil bilgisi şeyi her şeyimizi muntazam kullanalım, her şeyimiz ee, güzel olsun diye Latife yolda söylüyorum. Tabii e, böyle bir e, şeyi biz de temenni ederiz. Allah meşup bahtiyar eylesin. Mektup göndermiş olan bir kardeşimiz efendim, talebeymiş. Efendim, bir talebeyle evlenme arzusu varmış fakat kızın tarafı, kızın okulu bitmeden, fakültesi bitmeden bu işe müsaade etmiyormuş. O zaman tabii o müsaadeye kadar beklenir. Ya da ne yapalım? Efendim bizim bu kardeşimiz ille acilen, henüz ikinci sınıfta olmasına rağmen önünde daha üç sene varken ile evlenmek istiyorsa hayırlı başka bir arayabilir. Önümüzdeki hafta imtihanları olduğu için kardeşlerimiz dua istiyorlar. Allah üstün muvaffakiyet versin. Amin deyin. Yani sadece benden değil, hepinizden dua bekliyorlar. Yoksa kulağıma gelip söylerlerdi. Evet. Bütün tarikat derslerini yapmaya çalışmama rağmen, uzun zamandır tüm gayretime rağmen basit bir Müslüman durumundayım. Benim asıl isteğim dua, hilmet ve inşaatlarınla yakın ilme yakını ilme nahi olmak, aşk ilahiye ermek. Kerem ediniz de beni bu sırlıktan, yavanlıktan kurtarıp aşık sadıklardan olayım diye diye istemiş. Tabii aşağıda yazmış tevfik Allah'tandır diye çok doğru tevfik adesane daniyesine Rabbımız da hala. Efendim, e, ihsan eylesin. Tabi iyi Müslüman olmak cenneti kazanmak demek. Cenneti kazanmak da kolay bir şey değil. Basit bir şey değil. Bir akımlık bir devletle olacak bir şey değil. Ömür boyu devam edecek bir iş. Bunu unutmamak lazım. Zor bir iş. Efendim, ve devamlı bir iş. Ve iyice bir iş. Görüyorsunuz ki insan doğru bir şey yapıyorum sanırken rüyaya düşebilir. Ucuba düşebilir. Sabır ediyorum derken daha güzel makamları kaçırabilir filan. Yani işin çok incelikleri var. Pür dikkat ve pür ihlas, halis mazmuniyetle iyi bir Müslüman Müslüman olma gayret etmeli. Ama bir insanın içine iyi bir Müslüman oldum diye bir duygu gelirse o da bir noksanlıktır. Zaten iyi bir Müslüman olmak kolay değil. Zaten oldum demek de doğru olmaz. Çünkü hayat boyunca insan terakki eder ederse ve bu ölüme kadar devam eder. Her makamın daha üstü vardır, daha üstü vardır. Bizim evşemeyeceğimiz çok makamlar var. Mesela evli Allah'ın en büyük sahabenin en aşağısı kadar bile olamıyor. Çünkü onlar Peygamber Efendimiz'in sohbetine ermiş bahtiyarlar oluyorlar. Yani makamlar çok olduğu için yol uzun olduğundan, meşakkatli olduğundan ve ömür boyu sürdüğünden, böyle birden olan bir şey olmadığından çok dikkat etmek lazım. Otuz sene bekleyenler var, kırk sene bekleyenler var, Efendim, nefsinin arzusunu uzun yıllar vermeyenler var. Böyle bir yılda, bir ayda böyle talebeyken hemen böyle milli piyangodan kırk milyon, elli milyon şu kadar milyar çıkar gibi olan bir şeyler değil. Ama öyle de olabilir. O da Allah'ın bileceği bir şey. Biz bilemeyiz. allah Teala Hazretleri verirse verir. Ama efendim kolay bir şey değil. Hemen olmuyor. Çok dikkatli davranırsa, kalbi çok temiz olursa olabiliyor. Temizlemezsin, çalışsın. Yolunda olsun. Allah yardımcı olsun. Şeytan bana devamlı olarak efendim gusül abdesti alma, alma vesvesesi veriyor diyor. İki sebepten. Bir, uykudan kalktığım zaman İki, tuvalette küçük abdesti bozduktan sonra bazen efendim katı bir su geliyor. Efendim bundan dolayı kusul abdesti almamın vesvesesini veriyor diyor. Tamam, bunlar ikisi de vesvesedir. Doğru tespit etmiş. Çünkü İslam'da her şey ayan beğendir. Fıkıhta hele kırpır ayan beğendir. Böyle jiletle böyle ayırıp çıkarttır gibi deriyi efendim etten ayırır gibi Fıkıh her şeyi kesin olarak söyler bir insanın yıkanmasının da kesin bir şeyi vardır. <gülüyor> Sebebi vardır. Bu sebep nedir? Efendim, e, işte guslu gerektiren sebep şeyde yazılmıştır. Efendim, e, Fuka kitabında yazılmıştır. Şehretle yerinden hareket eden ve dışarıya çıkan efendim, e, meniden dolayı gusül gerekir. Fıkıhta ayıp yok, efendim, sorulduğu için de söylemek gerektiğinden. Bunların da bilinmesi gerektiğinden bunu şey yapıyoruz. Şimdi, kalkmış, Acaba benim yıkanmam mı gerekir diye düşünüyor. Bu bir beslesedir. Yıkanması gerekmez. Ne olması lazım? Kesinlik olması lazım. Kesinlik de bir maddi alametle olur. efendim. Alametleri varsa o zaman kesin olarak tamam. Yaşlık var, alameti var, belirtisi var, maddesi var. O halde yıkanacak. Yoksa efendim, rüyasında gördük, görmüş olabilir insan. Bir rüya görür ama alamet yoksa o demek ki sonuçsuz bir rüyadır. O zaman yıkanması gerekmez. Yani maddeten izinin eserinin olması lazım. O zaman e, o iz ve eser ve e, şey olma yaşlık olmadığı zaman gerekmiyor. Tabi yaşlık deyince de bunu açıklamamız lazım. Efendim bir insanın yaşlık dediği şey birkaç şey olabilir. Ter olabilir. İnsan kalkıyor, bir çok iyi büründüğü için veya başından aşağı çektiği için sırası kalan terliyor. Ter olabilir. Teri geçtik. Efendim iki e, Nezi denilen Mezeye Mezi denilen bir sıvı var. Bu şeydir sadece. Efendim, yıkanmayı gerektirmez. artesi bozar bozar. E, Uzgun intişarından hasıl olan bir ıslanmadır. E, yolun ıslanmasıdır. E, bundan dolayı gusül gerekmez. Bir de Vedyun denilen ved ve Vede ve deye ve ve denilen bir şey vardır. Bu da efendim insanın şeyinden, prostat mahallinden, yani meni torbasından e, mayi'in şehretsiz olarak, birikim fazlası olarak, depo fazlası olarak çıkıp e, şey yapmasıdır. Bu da tarif edildiği şekilde ka, katı bir sıvı geliyor diyor. Öyledir. Efendim bu da şeyi gerektirmesi gusülü gerektirmez. Çünkü şeysiz olarak gelir. Hatta rahatsız eder insanı. Yani bir şey takılıyor. Taş düşürüyor gibi olur. Yani taş düşürmesine kul düşürmesine benzer bir durum olur. Bu da gusülü gerektirmez. Çünkü ortada şehret bahis konusu değildir. Şehretsiz geldiği zaman gusülü gerekmiyor. O halde özetlemek gerekirse uykudan kalktığı zaman insan, ya ki bir efendim, rüya görmüş bile olsa, eser yoksa, iz yoksa o zaman yıkanması gerekmiyor. Gusülü alması gerekmez. Bu bir. Çok net. Kalbi de mutmain olacak. Şeriat o kadar şey ki mesela bir kuyunun içine koyun düştüğü zaman leş düştü. 200 kova çıkartınca temiz olur. Şimdi hoca demiş ki soran kadına kızım 200 kova suyu çıkart dışarıya dök. İki yüz kovayı getir ben içeceğim demiş. Niye söylüyor böyle? Yani kalbin mutmain olsun. Korkma içinde vesvese kalmasın. Çünkü vesvese şeytandandır. Ya nefisten olur ya şeytandan olur. Doğru olmaz. O bakımdan resfesi yok. Uykudan sonra bir e, meni yaşlığı yoksa o zaman şey, abdest varması gerekmiyor kişinin. Bir. İkincisi tuvalette abdesti bozduktan sonra gelen bir akıntıdan dolayı, katı bir sıvıdan dolayı e, gusül gerekmez. Evet o e, bir çeşit menidir. Efendim, depo fazlası taştığı için oradan fazla geldiği için normal bir şekilde çıkıyor, sıkıntılı bir şekilde biraz şey yaparak çıkıyor taş düşürüyormuş veya kum düşürüyormuş gibi bir rahatsızlık tarzında bu da yıkatmayı, yıkanmayı gerektirmez yani gusül ateşi almayı gerektirmez ama bunlar ateşi bozarlar yani böyle bir şey çıktığı zaman insan ateşi varsa yeniler abdesti alması lazım tabii ama şeyi gerektirmez böylece bir meseleyi öğretmiş oluyoruz, fıkhın bir meselesi tabii bunun detayını insan İlmihal kitaplarını okuması lazım. Yani sizlerin genç olduğunuz için, hayatın daha başlangıcında olduğunuz için ilmihal kitabını bahis bahis her bir okuyarak bitirmeniz lazım. Bir kere bitirdikten sonra bir daha başına geçip gene bitirmeniz lazım. Gene bitirmeniz lazım. Gene bitirmeniz lazım. Gene bitirmeniz lazım. Dinimizi öğrenmek için. Yani dinin ahkamını öğreneceksiniz. Her zaman efendim bir lisne sorarak öğrenmek tarzında değil de normal yollardan kendiniz bu, bu bilgiyi elde etmeye çalışacaksınız. Hatta hoca olanlara gidin, bize fıkıh dersi verin. Yani i̇htiyarı okutun, falancayı okutun, filancayı okutun diye sorup bu dersleri takip etmek lazım. Belki bizim, tabii o zaman müşteri azalıyor. Yani fıkıh biraz zor bir ilimdir. Onun için böyle bu kadar böyle şey müşterisi olmaz fıkhın. Belki fıkıh, fıkıh dersi vermemiz lazım. Çünkü fıkıh insanın ne yapması gerektiğini bildiriyor. Önemli bir ilim hangi şeyin doğru olduğunu, hangi şeyin sevap, günah olduğunu, dinen uygun veya uygunsuz olduğunu bildiriyor. Bunu kendiniz telafi edeceksiniz. Yani, veya burada haftada bir fıkıh dersi bile yapsak, bütün fıkıh bahislerini anlatıncaya kadar ömür biter, fıkıh bitmez. O halde ne yapacaksınız? Her akşam biraz bir bahisler okuyup, bir fıkıh kitabı baştan sona bir devredilecek, hatim olacak, Kur'an-ı Kerim'in hatmi gibi bir daha olacak, bir daha olacak. Siz de meseleleri öğrenmiş olacaksınız. Şimdi mesela, bir genç kız ne zaman namaz kılabilir, ne zaman namaz kılmaz ay başı halleri nedir, bunu öğrenmesi lazım tabi bu ayıp gibi oluyor söylenmiyor, vaizler de söylemiyor zaten vaizler söylese karşısında erkekler oluyor efendim, kadın vaiz ol, vaize olması lazım, kadınlara konuşması lazım, anlatması lazım veya yoksa efendim, bunları kitaplardan okuması lazım bu önemli, sonra evleniyorlar çiftler e, ne yapması gerektiğini bilmiyor Efendim, e, guslü bilmiyorlar. Kelime işaret getirmesini bilmiyorlar. Hiçbir şeyden haberleri olmuyor filan. E, Bunlar bilgiyle telafi edilecek. Yani cahil olur insan, mahvolur. O bakımdan e, her gün bir e, fıkıh kitabından bir parça okumanızı tavsiye ederim. Hangisini okuyalım? Diyecek olursanız hiç olmazsa Ahmet Hamdi Akşekil'in şöyle bir Kur'an kurslarında, imamet okullarında okutulan harcı Alem bir kitap var. Onu da bitirin hiç İlk başta. Sonra şey var. Efendim, rahmetli Fikri Yavuz'un muamelatlı İslam fıkıh hukuku bütün başlıyor Şöyle bir okuyayım. Ben seneler önce hatırlıyorum Almanya'da bir doktor kardeşimiz Almanya'da bir doktor Kırk doktoru kardeşimiz arkadaşlarıyla toplanıp o kitabı bahis bahis okuyup bitirmişlerdi. Mesela 20 sene önce. Yeni çıktığı zaman. Yani, bak siz belki ilahiyatçısınız. Siz ilahiyatçısınız. Okumuyorsunuz. Türkiye'desiniz. İslam Ülkesinde okumuyorsunuz. O Almanya'da doktor okuyor. E, okuyan bilgili olur. Okumayan cahil kalır. Her şeyde vaazla olmaz yani vaz haftada bir şey işte böyle bir çeşne olmuş oluyor, muhabbet olmuş oluyor ama İslami bilgileri metodik öğrenmek için biraz gayret sarf etmek lazım. Allah'ın rızası bu. İşte bunu nasıl sabredeceksiniz? Bu da sevap. Namaz kılmak gibi bu da önemli. Filist'te şiir göndermiş. Allah razı olsun. Tabi müminin müminin sevmesi güzeldir birbirlerinizle arkadaşlığınız muhabbetiniz, ihvanlığınız kardeşliğiniz kuvvetli olsun çünkü birbirlerini Allah için sevenleri Allah da seviyor Konya'dan geldik, oradaki kardeşlerimizin selamını size iletiyoruz aleykümselam siz de selamlarınızı söyleyin ayrıca bütün kardeşlerimiz çalışmalarının hayırlı gitmesi için sizden dua bekliyorlar Allah bütün kardeşlerimize Türkiye'de ve dünyanın her yerinde efendim hayırlı çalışmalar nasip etsin çalışmalarının senareli, seyizli. Bereketli, sevaplı eylesin. Sonuçlarını tesirli eylesin. Doğan bir kız çocuğu için bir isim lütfeder misiniz? Diyor. Ee, pekala. Semiha olsun. Semahatlı, cömert, cömer, müsamahalı filan manasına gelen bir güzel isim. Rüya anlatıyor birisi. Yanımda bir şahısla yola çıkıyorum. Yolda giderken ince uzun bir yılan karşımıza çıkıyor. Yanımdaki şahıs yılanı geçiyor. Yılanın kafası koptuğu halde ben cesaret edip yoldan geçemiyorum. Yılandan korkup ağlıyorum. Bu arada siz daha büyük bir yılanı kafasından tutup yere vurarak parçalıyorsunuz. Parçalıyorsunuz. Fakat yine ben cesaret edemiyorum. Bu arada Mehmet Zahit Kotku rahmetullahi aleyh geliyor. Beni sakinleşiyor. Yanımdaki şahısla beraber... Ee, onun sohbetini dinliyoruz. Bunun e, şey riyabını nasıl yorumlayabilirsiniz diyor. E, efendim, hocamızın kitaplarını dikkatle okuyun. Bir kere daha onu hiç okumadıysanız okuyun. Okuduysanız bir daha dikkatle okuyun. Demek ki olması gereken geri teşebbüs ilerleme olamıyor. O kitaplar yardımcı olacak Allah'ın izniyle. Milyardi yıl başında. Müslüman dostlarımıza hatırlamak, onları aramak maksadıyla tebrik gönderilmesine ne dersiniz? Doğru olmaz derim. Çünkü Müslümanların gayri İslami adetleri uygulaması yanlış bir şeydir. Bizim her şeylerine onların karşı tavır koymamız lazım. Kendi yolumuzu, kendi tavrımızı bilmemiz lazım. Kılıkta, kıyafette, öfte, adette, yaşayışta, evde, barkta. Bakın bu evi, bu binayı seviyoruz. Neden? Bu bizim kendi mimarimiz diye. Ben, ben betonelmeyi sevmiyorum. Yani, tabi mecbur kalıyoruz, oturuyoruz filan de yani her şeyin bize mahsus olanını tercih etmeliyiz. Kaldı ki burada e, efendim yani bizim kendi e, anneevi dini değerleri karşı gayrimüslimlerin değerleri var. Onların e, revaçta olma meselesi var. Hurafe var, batıllar var. Onun için onlara uymak hiçbir şekilde gerekmiyor. Eğer kardeşler arasında muhabbeti arttırmak istiyorsanız Mevlid Kandili münasebetiyle efendim işte bilmem daha başka mübarek günler münasebetiyle veya o kardeşimizin efendim bir mutlu gününü vesairesini defterinize kaydedip onu bahane ederek yine dini vesilelerle şey yapın. Tebrikleri öyle yapın. Çocuklarınıza hediyeleri dini günlerde alın. Bakın bugün miras kenti, ben sana bunu getirdim oğlum, yavrum filan diyerek onların zilimlerine, dini günlerinin yerleşmesine gayret edin. Kardeşlerinize de böyle Cuma günü tebrik edin. Cuma müminin bayramıdır diye mesela. İşte üç hafta sonra şey gelecek, üç aylar gelecek. Rağayb kandili olacak efendim. İşte 20 küsür gün sonra. E, o vesileyle yaparsınız. recep bir şerefiniz, üç aylarınız hayırlı olsun dersiniz. Efendim bir günlerini tebrik edersiniz. Bir başarısını tebrik edersiniz. Fakat başka vesileler bulun. İslami vesileler. Her vesileyle İslam'ı hatırlama ve hatırlatmaya çalışın. Bu zamana kadar bilmeden yılbaşılarını kutlamış o geceleri de eğlenmiştim. Halim nedir? Ne tavsiye ederseniz? Tabi yanlış olan şeyler için tavsiye tevbe etmektir. Ya Rabbi ben bilmeyerek veya bildiğim halde nefsime mağlup olarak şeytana uyarak şu hatayı bu günahı işledim affet ya rabbi dersiniz. Salaka verirsiniz. Efendim hatim indirirsiniz. Bakın günahları affettirmenin vesileleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki buyuruyor ki bir hatim sonunda yapılan dualar makbuldür. Mesela bir hatim indirirsiniz. İn de kullu hatmetin duâvetün müstecâdetin O zaman açan dua edersiniz. Güzel bir vesile. Sonra bir namaz, kendinden önceki namazla aradaki günahların affına sebeptir. Bir Ramazan, tutulmuş bir Ramazan orucu, bir ay. Kendinden önce tutulmuş olan Ramazanla aradaki günahların affına sebeptir. Bir haç ve ömre kendinden evvelki ara, e, haçla, ömreyle aradaki günahların, eğer daha önce haç ve ömresiyorsa, evvelki günahların affına sebeptir. Demek ki büyük silme yapmak istiyorsanız hacca ömreye gidersin. Efendim, senelik silmeler, affedilmeler Ramazan'la oluyor. Efendim günlük silmeler, Cuma Cuma'yı unuttuk. Cuma namazlarına e, gittiğiniz zaman, Cuma günleri Efendim Keh suresi okulduğunuz zaman Gusül Adresi'ne alıp camiye gittiğiniz zaman bunlar da bir haftalık günahı üç gün ziyadesiyle yani on gün olarak affına sebep oluyor. Haftalık silme Cuma'da oluyor. Yıllık silme Ramazan'larla oluyor ömürdeki büyük silmeler hac ve ömrelerle oluyor. Bunlar vesilelerdir. İşte çeşitli şekillerde efendim bunları kullanarak hatalardan <gülüyor> sıyrılma, günahlardan kurtulma gayret edebilirsiniz. Evet, birisi bir yerini satmak istemiş, satamamış. Allah hayırlı müşteri versin. Efendim, hayırları eldesin. Hicri tarihinin ilerleyen çevrilmesinde hicri tarih 622- hicri tarihin 33'e bölünmüşsü değil mi? 33 mi 36 mı? Karıştırıyorum hep. Ama onu bulabiliriz. Birisi 355 gündür, birisi 365 gündür. 10 günlük bir fark vardır. 10 günlük fark efendim 30 330 36 olsa 360 eder. Yani tam 36 da değil galiba. Çünkü 10 küs 10 gün bilmem kaç saat bilmem ne kadar dakika falanlık biraz küçüktü var. Tabii böyle taksiye bir şey söylemiş oluyoruz. 33 mu 36 mı olduğunda tereddüdüm var. <gülüyor> 33 olabilir. Peki evet, öyle bir ama onun şeyi yani şeye bakacaksınız. E, güneş yılı 365 gün, 6 saat, bilmem kaç dakika. Ay ay yılı 354 gün, 10 gün oluyor, 33 oluyor, 33 daha doğru. 354 gün küsürdür. aradaki şey e, gün farkı 354, e, 360 ne zaman dolduruyor diye o hesaptır. <gülüyor> Kardeşim müftülükte Müslüman olduğunu söylediği bir roman kadınla evlendi. Ne yapmalıyız? Görüşme devam etmeli mi? Kendisinin İslami yaşantısı biraz zayıf. E, evlenmişse, yani nasıl evlendi? O Şimdi tabii bir büyük problemimiz var Müslümanlar olarak. Tabii nikahın şu rüknü, efendim icab ve kabuldür. Yani kadın ve erkek birbirleriyle anlaşıyor. Şahitlerin huzurunda yani suistimal su olmasın efendim kötü bir yol çığır açılmasın diye. Şahitlerin huzurunda bizim mezhebimize göre icab ve kabulden ibarettir. Binaenelik bu oldu mu nikah olmuş oluyor. Fakat bu çeşitli e, yanlış uygulamalara da yol açtığından biraz efendim ciddiyetini kullanmıyorlar. Gayri ciddi olarak şey yapıyorlar diye ...tabii Osmanlılar zamanında da... ...mahalle imamından... ...kıydırtmışlar ve vesika almışlar... ...ve kayda geçirtmişler yani... ...işi tesadüfe bırakmamışlar... ...vesip'e filan bağlamışlar... ...bunun biraz böyle ciddi olması lazım... ...yoksa efendim... ...kişiler şey yapıyor... ...falancıyla anlaşıyor... ...iki de arkadaşından şahit uyduruyor... ...kurt bir işi şey yapıyor... Aa ...bakıyorsun evli insan bir kadınla yaşamaya başlıyor filan... ...biraz garip şeyler oluyor yani... ...bu da Römen bir kadın... ...Müslüman oldum, oldum demiş... Nasıl evlenmiş? Normal resmi nikahla evlenmedi galiba. Anlaşılan ne yapalım dediklerine göre efendim resmi nikahla değil de kadın Müslüman oldum dedi diye yaşamaya başlamış oluyor. Herhalde bir şeyden de bahsetmiyor. Efendim görüşme devam etmeli mi? Ha evlendi diyor. Kendisinin görüşmesini soruyor. E, evlenmişse. Ona İslam'ı öğretmek niyetiyle gelip gitmek olabilir. Yani karının kocanın İslami yaşantısı biraz zayıfmış bu. Kendisini korumak babında oraya ailece gidelim mi gitmeyelim mi diyor. Kardeştir, gidebilir ama İslami ölçülere riayet etsin. Ve karşı tarafa da İslam'ı durumları zayıf öğretmeyi esas alarak gelip gitsin. O niyetle. Muhterem hocam manevi sıkıntı içindeyiz diyor. Kardeşim ve ben diyor. Haftaya başlıyor. Çalışamıyoruz. Doğa buyurursanız seviniriz diyor. Ee, Allah yardımcı olsun. Bu talebenin hep başında olan bir şeydir. Efendim manevi sıkıntı da bir bahanedir size söyleyeyim. Yani bu işin e, sıkıntısı mıkıntısı yoktur. Maskeli bir tembelliktir bu. Oturacaksın çalışacaksın. Yani manevi sıkıntı manevi değil de kimse o tarafa yanaşmadığı için böyle bir şeyli saha olduğu için manevi sıkıntım var deyince şey yapıyor yani içi istemiyor der şey o kesin çalışacaksın işte istemesede yavaş yavaş istemeye başlar <gülüyor> yolda giderken ders yapılır mı Yapılabilir. yani kızgurullah hakkı yamada buyuruluyor ayet kelime Allah'tan Allah'ı gece şey atar ayakta otururken, yatarken müzik yapsak mümkündür bu ayet kelimeleri tabi peyğin Tam olması için feyzin tam olması için ne lazım? Şöyle bir yerde sakin bir kafayla oturup zikri güzelce yapmak lazım. Ama ona vakit yok, zaman yok, yolda fırsat var, tabii yapılabilir. Ders dediği yani zikri demek istiyor. Ha, evet. İkaz geldi. Şimdi biz burada yapıyorduk bu dersi. Fakat burası yetmiyor bize. Böyle girintili, çıkıntılı odalar vesaireler ...vesaireler... ...ve bize de çok yoğun talep var... ...baskı var... ...derslerin bir kısmı karşıda yapılsın... ...İskender Paşa'da pazar dersi yapıyoruz diye... ...bu şehir... efendim Tabakat ı Sofiye okumasını... de yapacağız... Ee, ...Mustafa Nazmi Ersin Camii var... ...koz yatağında... ...karşı tarafta... ...orası büyük... ...altı var kadınlar için... ...üstü var erkekler için... ...müftülükten izin alındı... Bundan sonraki haftadan itibaren burada değil de orada yapacağız. Hem orada çok telep olduğu için hem burası dar geldiği için, yetmediği için Allah razı olsun. Telep fazla. Mustafa Nazmi Ersin Cani, koz yatağına yakın bir yerde. Koz yatağına doğru giderken Kadıköy tarafından iki durak evvel Sol tarafa sokağa sapılıyor. Orada tam tarifi tekstil edilip yarın galiba İskender Paşa'da verilecek arkadaşlar. Bunu bilersiniz. Yani bu hafta burada en son Tabakat-ı Sofiye dersi olmuş oldu. Onu söyleyecektim, unuttum, hatırlattılar. iyi oldu. Yani karşı taraf, karşı yaka, bizim tarafta bir ders yok diye ısrar ediyorlardı. Ve oradan buraya gelmenin çok zor olduğunu söylüyorlardı her zaman. Bizim burada bir İskender Paşa dersimiz var. Bir dersi de oraya naklederek böylece denge sağlayalım diye bu Tabakat-ı oraya getiriyoruz. Bu dersi. Allah'ın izniyle. Birisi demiş ki, yani tabakat-ı sofiye dersini karşıya taşıyorsunuz. Efendim, bizim bir takım şirketlerimiz de karşıya taşınıyor. E, bu ne manaya geliyor diyor. <gülüyor> İskender Paşa duruyor yani. Orası ananevi olarak duruyor da şartlar ve istekler kardeşlerimizin istekleri. Yani sizin kardeşlerinizin istekleri. Evet siz mesela burada yakında oturuyorsanız kolay gelebilir size burada ders yapmak. Sizin hoşunuza gidebilir ama bazıları da diyorlar ki yani hocam biz gelemiyoruz bu derse işte karşıda olduğumuz için gelemiyoruz diyorlar. Beykoz'da veya Uraniye'de veya Pendik'te onlar mahrum kalıyor falan. Ne yapalım? Böyle bir ayarlama yani mecbur kalıyoruz, ölçüyoruz, düşünüyoruz. Belki doğrusu haftanın her günü bir ders koymak. Her gün şey yapmak. Ona da İstanbul'un dışındaki kardeşlerini e, şey koyuyorlar, tavır koyuyorlar. Diyorlar ki, yani e, biz sizi senelerce görmüyoruz. Beş sene olmuş gelmemişsiniz falan diyorlar. O da haklı. Bir arkadaşımız bizi şeye götürdü. Aksaray, Adana Araba arabayla götürdü. Şimdi aranızda. Diyor ben şehadet ederim ki Anadolu'nun ihtiyacı var. Yani İstanbul'da şey yapmanızı düşünüyordum ama bu manzarayı da gördükten sonra hakikaten Anadolu'ya da gitmenin gerektiğine kani oldum. Şahidi gelirim diyor. O da da şimdi yani bir şahit olarak. Şimdi biz mesela Adana'ya gidecektik Ankara'dan. Hiç Aksaraylılara bir şey demedik ama yolumuzu kestiler. 3-4 saat alıkoydular ve bu kadar kalabalık kardeşlerimiz. Yani hiç haberdar etmediğimiz halde, kardeşlik duygularıyla, ihvanlık duygusuyla böyle bir şey istiyorlar. Ondan sonra bordan yola çıkmışlar. Üç saat ayazda böyle rüzgar zehir gibi eserken, onlar da yolumuzu kesler, onlar da beklemişler. Filan. E şimdi onlar da diyorlar ki, hocam gelemiyoruz. Yani biz gelsek, komşularımız gelemiyor, ders alacaklar oluyor. Filan diyorlar. Onun için yani ne oluyor diye sordu ya arkadaşımız, yani olan hizmetimizi, sizlere olan vazifelerimizi mümkün olduğu kadar yaygın ve çok olarak yapmaya çalışmak. Başka bir şey, başka bir manası bilmiyorum. Yok yani. Rüyamda durmadan ikra, ikra bismurabbike <gülüyor> <Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> diyordum. Birkaç sefer uyandımsa da yattımsa da aynı kelimeyi söylüyordum. Bu ne demek? Ilme çalış demek. Fıkıh öğren demek. Çünkü ikra oku demektir. Öyle başlıyor Allah-u Arap Edebiyatı mezunu bir kızın derslere girmeksizin master yapması, araştırma görevlisi olması uygun mudur? Yani ders vermeden master yap. E, Tabi master yani şeyin normal lisans seviyesindeki normal tavsiyenin üstünde bir ihtisasa doğru bir adımdır. Tavsiye ederiz. Efendim Allah muvaffak etsin. Ee, Haram yemek bedene ve ruha büyük zararlar veriyor. Peki ya habersiz olursa, mesela misafirlikte haram yolda elde edilen bir yiyeceğin ikramı veya içinde yenilmesi haram olan bir maddenin cenn ikramı gibi. Bu lokma da insanda etki gösterir mi? Aynı etki gösterir mi? Şimdi tabii e, fıkıh bakımından bilinmediği zaman mazeret olur. Yani kendisinin bilgisi yok şöyle mesela ziyaretine gittiğiniz şahsın kazancı normal olarak helaldir. Yani mesela yapılıyor, yapıyor, ayakkabıcılık yapıyor, fırıncılık yapıyor. Kazancı helal. Ama gramajı eksik tartmak suretiyle haram karışıyorsa bu misafire intikal etmez. Haramının vebali kazanının kendisindedir. Misafire helal, kazancının helal tarafından ikram edilmiş sayılır. Misafir mazurdur. Ama kazancı haram ise, adam mesela hırsız, yol kesici veya haram bir şeyle, meyhanecilik yapıyor vesaire filan, o zaman onun hiçbir şey alınmaz, onun tesiri olur. Yalnız, büyüklerin menakıbinden anlıyoruz ki, lokma bizatihi haram oldu mu, o bile şey tesir ediyor insan. Onun için mümkün olduğu kadar şüpheliden de kaçmak gerekiyor. Şüpheliden kaçmak biliyorsunuz, dinin korunması için şarttır. Allah, kafire hidayet vermez, kabili var. Öyleyse pek çok kafirin Müslüman olmasının nasıl açıklanır? Şimdi Allah kafire eee vallahu yetil kavmen kafirin. E, yani vallahu la yetil kavmen zalimin. Vallahu la yetil kavmen fâsıkîn. Böyle ayet gelmeler var. Burada hidayet e, vermez. Yani Allah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 korunması için şarttır. Allah, kafire hidayet vermez kavli var. Öyleyse pek çok kafirin Müslüman olmasını nasıl açıklanır? Şimdi Allah kafire vallahi لَا يَهْدِ kafirin e, Yani vallahi لَا يَهْدِ الْقَوْمَا vallahi وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَا Böyle ayet-i var. Burada hidayet e, vermez yani Allah o kimseye hidayet vermez gibi bir mana anladığı için bu soruyu soruyor şahıs. Oradaki mana allah Alem şudur, kafir veya fasık veya zalim o küfründe, o zulmünde, o şeyinde, o haldeyken, ısrardayken, o halinde ısrarlı devam etmekteyken Allah ona doğru yolun kapısını açmaz. Ya ne zaman açar? Dönerse, dönmeye tevbe diyoruz. Tevbe ederse o zaman açar. Yani bir kere zaten günahların affedilme şartını tevbe bölümünde okuyun kitapların. Ne diyecek? Tevbeye pişman olacak. Tevbe ederken ne diyoruz? Yarabbi ben elimden, gözümden, kulağımdan, herhangi bir ağzımdan bir günah sadır oluyorsa tevbe ettim, pişman oldum. Pişman oldum Yarabbi. Bir daha işlememeye azmettim Yarabbi. Azmi gözümü kast ya Yarabbi diyoruz. Bu olmadan olmaz. Yani günahta ısrar iken, varken, küfürde ısrarı varken, fıskı fücürde ısrarı varken Efendim o zaman olmaz. Zulümde zulmü yapıyorken olmaz. Pişmanlık duyduğu zaman başlar. Kendisi pişman oluyor, beğenmiyor, kendisinin halini, yolunu o zaman hidayet başlar. O haliyle vermez. Pişmanlık duyduğu zaman Allah'a yönelmiş oluyor. Kul Allah'a yönelince Allah da kuluna nazar eder. O da ona yönelir. Kayıda bu. Usul bu. Güzel bir soruydu. İyi soruldu, anlaşıldı. Allah dilemediği için siz hiçbir şeyi dileyemezsiniz. Ayeti i Kerimesi e, kullanılıyor. Aleyhimizde kullanılıyor. Mesela pek çok günahkar Allah dilemediği için ben dileyemiyor ve ibadetlerimi yapamıyorum diyebiliyor. Bu nasıl açıklanır? Bunu alimlerimiz açıklamışlar. Yani Allah'ın iradesine karşı bir kulun başka bir irade kullanıp da Allah istemeden de bir şey yapması mümkün değil. Mümkün mü? Mümkün değil ya olur mu? Yani e, güç kuvvet sahibi olan Allah istemeden bir insanın bir şey yapması mümkün mü? Bu doğru. Yani hiçbir şey yapamaz. Ama allah Teala Hazretleri insanlara sorumluluk yükleyecek, mesuliyet yükleyecek. Efendim bir ihtiyar iradeyi yüzye cüz'iye vermiştir. Ondan dolayı mesul oluyor kişi. Yani kafir, Ya sen beni kafir yapmışsın ne yapayım? Takdim böyleymiş diyemez. Çünkü kafire Allah Kur'an'ı gelmeye hitap etmiş. Efendim, davet etmiş, doğru yola gelmeyi şey yapmış. O kabul etmediğinden, kabul serayeti olduğundan, irade-i olduğundan mesul oluyor. Yani mazeret olmuyor. Çünkü Allah mazeret olmayacak kadar da bir bazı şeyleri seçme hakkı vermiş. Ama bu seçme hakkı, kâhiatı yönetme hakkı değil. Ben dağları deviririm, rüzgarları çeviririm, yağmurları yağdırırım, efendim otları bitiririm diyebilir mi insan? Diyemez. Yani yapamayacağı milyarlarca şey var, yapabileceği birazcık bir şeyler var. O da Allah'ın sözünü dinleyip, doğru yola gelmek, emrini tutmak vesaire. Ona ona o salayeti, o kabiliyeti vermiş Allah seri Sakati Hazretleri bir elbisesini ters giydiğince seri Sakati değil bu şey. Ee, Süfyan-ı Sevri, S harfi ikisiler, oradan yanlış kalmış. Ben onu Allah için giydim, insanlar için çıkaramam buyuruyor. Bu günlük hayata nasıl uygulanır? Müslüman kıyafetine dikkat etmeli değil mi? Burada anlatılmak isteyen şeyin Allah için yapmak olduğunu biliyorum ama bundan çıkan yan sonuçlar insanı düşündürüyor. Şimdi bu bir ee, adam duygudur. Önemli bir duygudur. İnsan ibadetleri, taatleri kim için yapıyor? Allah için yapıyor. Kul için biraz da yapsa olur mu? Biraz da kullar beğensin. Yani hem Allah beğensin ama biraz da müsaade yoksa yani benim namaz kıldığımı herkes görsün. Efendim biraz da hayır hasenat yaptığımı herkes bilsin. İyi Müslüman olduğum biraz dillere dökülsün. Olur mu böyle şey? Olmaz. Azcını bile istemek olmaz her şey sırf Allah rızası için olacak. Onun için müminin Kur'an-ı Kerim'deki vasıflarından bir tanesi nedir? Velaya <gülüyor> kahfune levmete laim. Kınamanın kınamasından korkmaz. Müslümanın genel vasfı budur. Yaptığı şeyi Allah rızası için yapar, kul rızası için yapmaz. Şimdi giyimin için yapıyoruz. Giyimi Allah örtünün dediği için, setre avret farz olduğunda, avretin örtülmesi farz olduğundan yapıyoruz değil. İkincisi de kendinizi soğuktan, sıcaktan korumak için yapıyoruz. Bir ihtiyaç olduğundan yapıyoruz. Yani e, şu anda istersen buyur çıplak gezebilirsin. Gez, yani sıfır altından bilmem kaç derece şeydir, gezemezsin. Onun için örtünüyorsun. Ya yani ya korunmak için ama e, hava sıcak bile olsa yine örtünüyoruz. Yine mantık yiyor hanımlarımız kızlarımız. Yine biz de örtünüyoruz falan ciğerden filan ciğere kadar. Neden? Allah şu kısımdan şu kısma kadar örtün dediği için. Şimdi ben bunu Allah rızası için yapıyorum. Burada başkasının beğenmesi vesaire işin içine girdi mi bu dünya şeyi olur. Zinet. Efendim giyim, kuşam, böbürlenmek, övünmek falan. İslam'da makul olan bir şey değil. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabenin birisi sormuş. Ya Resulallah demiş insan yani güzel elbise giymek istiyor, temiz güzel yemek yemek istiyor. Bu da kibir midir? Hayır. Allah güzeldir, güzelliği sever. Demek ki ee, güzelliği sevdiği için Allah, inallaha ceminin yuhibbul cemal, güzelliği sevdiğinde güzel giyeceğiz Ama bu güzel giyin sırmalı giyim demek değil. Allah indinde güzel olan bir giyin. Yani güzelce kendisini örtecek, efendim, bol olacak, efendim, e, şehveti tahrik etmeyecek, vesaire filan. Şimdi o, o sebeple giyinmiş ama ters giymiş karanlıkta cübbenin, mesela şu şunun, karanlıkta ben giysem bunun yüzünün tersinden anlayacağım? Cübbe, incecik bir şey. Farkı yok, yani büyümesi de yok. E, ters giymiş, dışarı çıktığı zaman demişler ki, ters giymişsin. E ne yapayım? Yani ben bunu örtünmek için giydim. Yani e, Allah rızası için giydim. Allah rızası için giydiğim bir şeyi kul rızası için çıkartmam demiş. Yani siz ister beğenin, ister beğenmeyin. E, aldıramaz diyor. Eyvallah etmem diyor. Neşesi öyle. İçinde Keyfi böyle mübareğin. Yani siz ister beğenin, ister mi? Beğenmeyen küçük kızını vermesin derler. Bizim köyde böyle bir tabir vardır. Değilirse beğensin, beğenmeyen küçük kızını vermesin. Ne yapalım? Aldırmaz yani. O da Allah'ın sevgili kula. Allah Allah'ı düşünüyor. Ters giymişse ters giymiş ne olacak? Çıkartmam diyor yani. Belki işi vardı. Belki yere acelesi vardı. Çıkart. Niye çıkartayım? Boşver. Öyle gitsin. İdare eder. Aldırmıyor yani. Ben bir şey hatırlıyorum. Bizim kardeşlerden bir enteresan kardeş. Bizim eve geldiği zaman şaşırmıştım ilk önce bizim ihvanda. Bir çorabının rengi başarıyor, öteki çorabının rengi başka. Aldırmıyor. Aa, iki, renkli i̇ki ayrı çorap giyilir mi? E giyilir Ne olacak? Maksat yani ayakları soğuktan korumak değil mi? Aldırmıyor. Bunu Amerikalılar sizden bizden daha çok yapıyor. Millet bir şey çıkartmış, ütülü pantolon, kolalı yaka, bir zamanlar neydi o nişastalı sular, e, efendim böyle suda nişasta eritilirdi, yakaya sürdürdü, ütü sürülürdü kazı gibi böyle efendim, kravat buradan takılır, boynunu çeviremez böyle buradan bukağı gibi. Ne bu? Moda. Amerika'da boş veriyor onu. Biricin giymiş, ütüye ütüye aldırmıyor yani soba borusu gibi kırışık, efendim, soba dirseği gibi dizleri çıkmış. Hatta delik Hatta saçaklı giymiyorlar mı? Hatta taşlanmış şeyi almıyorlar mı? Taş, yani yeni yeni şey giymiyor? Yeni bir kotu giymiyor? Taşlanmışını giyiyor. Moda, modası bu. Aldırmama modası. O, o moda bizde çok önceden var. İşte seri Saka, neydi? Şeyh Ali'nin şeyh Hazretleri aldırmamanın şahı o. Yani Hani biraz insan efe olmalı yani. Ondan bundan korkmamalı. Değil mi? Biraz efe'lik iyidir yani. Müslüman, hı hı. akşama erdiğinde sabaha çıkmayacağını, sabaha çıktığında akşama ermeyeceğini düşünmeli. Peki, bu durumda gelişen dünya içinde yerimizi nasıl alacağız? Müslüman ilerlemeli, bilimle, teknikle gelişen teknikle ilgilemekle, 5 yıllık, 10 yıllık planlar yapmalı diyorsunuz. Bu ikincisi de ölçü nasıl? Şimdi bu sözler doğru. Ee, yani biraz yarın sabaha çıkacağını kim herhalde edebilir içimde. Ben şimdi buradan kalkacağım. İskender Paşa'ya. Oradan kalkacağım. falancı yere gideceğim. Arabaya gideceğim. Siz de bineceksiniz bir arabaya. Gideceksiniz. Yani trafik kazası olabilir. Kalp hastası olur. insan, körüz gelir. Serseri bir kurşun gelir. Anarşi olur. Uçak düşer. Yangın olur, Trabzon'da adam dükkanını büyüteyim derken dinamiz atar, atar ve ka kaç tane köyü kaydırmış, kaç tane evi efendim, yıkmış, iki tanesi altında kalmış bir de. Bilinmeyen bir şey yani. Evinde yatarken insanın patlatak ev başına göçebilir. Şu oturduğumuz bina göçebilir başımıza. Yani sabaha çıkacağımızı bilmiyoruz. O halde ne yapacağız? Her zaman hazırlıklı olacağız. Ahirete göç, göç hazırlığı hazır olacak daima hazırlıklı, ateşli. Yani derviş bir bakıma ne demektir? Ölüme hazır insan. Ölecek olsa dur bakalım biraz daha şu işimi yapayım da öyle geliyorum demeyecek azirayla. Tamam. Eşelü la ilahe illallah ve eşelü enne Muhammeden E öbür aleme geçecek. E şimdi bu ayrı. Bu duygu tamam. Bir de Allah rızası için Müslümanlar için, efendim sevap kazanmak için yapılacak bir sürü işler var. Bu projeleri yapmak serbest. İnsanın dü dünyalık bakımından projelerinin uzaması kötü. Ben çok yaşarım da, şöyle yaparım da, böyle yaparım da diye düşünmesi, ahiret işlerini ihmal etmesi kötü. Ama ahiret sevabını kazanmak için ileriye doğru sonsuz büyük projeler yapması iyi. Çünkü mümin niyetinden dolayı da sevap alır. İnşallah ben önümüzde efendim, şu işleri yapacağım, bu işleri yapacağım, talebe yetiştireceğim, on bin tane kitap bastıracağım, şöyle yapacağım böyle... Temenni edebildiğin kadar et. neden? Sevap. Yapamasan bile sevap. Belki yarına çıkmayacaksın. Ama temenni ettiğin için sevap alacaksın. Peki yarına çıkmamanın sonucu ne? Yarına çıkmamanın sonucu bu düşüncede olmanın sonucu ölüme hemen hazır olmak, tevbekar olmak, günah üzere olmamak, hazırlıklı olmak. Bu hazırlık her her zaman yanında olmak şartıyla seyahat çantası yanında olmak şartıyla bin yıllık şey yap, proje yap, İleriye dönük. Yani ben İslam'a şöyle hizmet edeceğim, böyle hizmet edeceğim, Kur'an'ı ezberleyeceğim inşallah, Arapça'yı öğreneceğim inşallah, efendim testir yazacağım, efendim bilmem hadis külliyatını hepsini Türkçe'ye çevireceğim efendim halkın anlayacağı efendim İlmihal kitapları yazacağım efendim İmam Hatip okulları açacağım yüksek ihtisas İnşallah yaparsın. O ayrı. Ama iyi şeyler temenni edilebilir. İyi şeyler temenni etmek serbest. <gülüyor> Kuşşehir'in imzalesinde ihlas bahsinde çeşitli yırtıcı hayvanlardan korkan Allah başkasından korktuğu gerekçesiyle iman zafiyetinden olduğu söyleniyor. Mesela bir insan aslan'a yaklaştığında parçalayacağı bilinen bir gerçektir. Her ne kadar evli Allah bir şey yapmasa da Evliyaullah bir şey da, Bu en küçük hayvanda en büyüğüne kadar hepsinden korkan bayanlar için düşünüldüğünde korkunç bir durum arz ediyor. Açıklayabilir misiniz? Şimdi tabii hadisi şerif var bu insan İnsan Allah'tan korkacak. Allah'tan korktu mu başka bir şeyden korkmayacak. Efendim ve Allah'tan korkan bir insandan her şey korkar. Her, her şey ona itaat eder. Gerçek korkuya sahip bir insandan. Hadis-i şeriftir bu. Ee, şeyde de geçti, Ramız'da da geçti buna benzer. E, bu manayı ifade eden hadis-i şerifler. Temenni ki bayanlar fareden bile korkmasın. Ama işte e, fare geldi masanın üstüne çıkıyor. Ay ay diye bağırıyor efendim. E, ötekisi şundan korkuyor, dedikisi bundan korkuyor. Bir hoca efendi vardı hatırlıyorum bizim semtin yerkeninde veriyordu, babamın arkadaşıydı. Evimize davet ettik. Yemekler pişti, pilavlar, kebaplar, bilmem neler. Adam gelmedi. Bir hafta sonra şey yaptık. Meğer bizim çıkmaz sokağa girdiği zaman köpekleri görmüş, gelememiş. Adam cazmıyor. <gülüyor> Biz bekledik, bekledik. Gelmedi. E, doğru değil. Yani bu korkunun da olmaması lazım. Yenmeyi öğrenmeliyiz. Bu çeşit şeyleri. Yenmeyi öğrenmeliyiz. Doğrusu hadis-i şerifte Allah'tan korkmak, başka bir şeyden korkmamak. Bu şeride, melamileri anlatırken onların görüşü olarak halkın gözünde iyi olanın kesinlikle hakkın gözünde kötü olabileceği ifadeleri yer alıyor. Böyle bir genelleme nasıl yapılır? Melamilerin görüşlerini anlatır mısınız? Bir de İmam-ı Azam'ın kabul etme işi ve buna örnek veriliyor. Ehil olan bir zatın Müslümanların ihtiyacı olan kadılık görevini yapması gerekmez mi? Diyenlere nasıl cevap vereceğiz? Tabi Melamiler halkın gözünde iyi olanın kesinlikle halkın gözünde kötü olacağını söylemişler. Yani halkın gözüne girmeye çalışmak gerekmiyor. Hakkın rızası almak <gülüyor> halka iyiliklerini göstermek gerekmiyor. Allah'ın bileceği bir şekilde hayırları, ibadetleri gizli yapmak gerektiğini vurgulamak için böyle söylemişler. İmam-ı Azam'ın da vazifeyi kabul etmemesinin Allah alem çeşitli sebepleri vardır. Yönetim şeye karşı peygamber efendimizin evladına karşı iktidarı gaspen almış Efendim e, e, peygamber efendimizin evlatlarını kamp zulme diyor, şey yapıyor efendim buna da resmi bir görev veriyor resmi görev veriyor, şey yapmak istiyor yani bak bu da bizim tarafımızda bizim iktidarımızı destekliyor falan demek istiyor bu gibi perdenin arkasında başka birçok şey var o yani iktidara pasif yapabildiği kadar mukavemet gösteriyor yani ben senin iktidarını meşru saymıyorum da demek istiyor bir taraftan yani ben senin iktidarına ne diye yardakçılık edeyim demiş oluyor çünkü yönete, yönetime zorbalıkla geçmiş insanların e, yönetimdeki şeylerinin meşru olmadığını düşünüyor bu var sonra tabi bir insan kendisini e, bir vazifeye şey yapacağı zaman elini boyunu düşünür Diyelim ki yönetim iyi bir yönetim bile olsa, insan diyebilir ki ya yani ben kadılık yapacağım. En tehlikeli mesleklerden birisi kadılıktır. İkincisi müftülük. Kadılık daha tehlikelidir çünkü ikisi arasında hükmedecek efendim ahirette yanlış hükmetti mi vay halini. Müftülük de çok tehlikeli. Bir küçük anlatayım. Giden gidiyor zaten durumu müşahede olan kalıyor. Efendim, e, demek ki gitmeye müsaade var yani. E, uzak yolda olanlar, kardeşlerimizin geceleri hayır olsun, gidebilirler. Şimdi, Hasan Basri Çantay vardı, rahmetli. Bu Meali Kerim'i yazan, zat-ı muhterem. Benim babamın, dostu, tanıştığım kimse filan. Şimdi, bir kardeşimiz filan bir yere müftü olmuş. Gitmiş bunun yanına duasını alma efendim işte ben falan yere müftü oldum diye demiş ki ben sana bir fıkra anlatayım da müftülüğü bu fıkrayı hiç hatırından çıkartmadan yap anlatmaya başlamış fıkrayı yani bu çeşit fıkraları ben doğru görmüyorum ama Hasan Basri Hoca anlatmış müftüyü ikaz etmek için anlatmış yani Şimdi bir müslüyle bir Müslüman anlaşmışlar. Demişler ki bak dünyada kardeşiz, arkadaşız, ahirette de birbirimize arayalım, kollayalım. Hani birimiz cennetlik olursa ötekisini efendim arasın, bulsun, filan kollasın, takip etsin. Tamam mı? Tamam. Söz vermişler. Ölmüşler. Ölünce şimdi bu Müslüman cennete gitmiş. Tabi burasını bilmiyoruz. Cennette fıkra mevzu olamayacağı için ben bunu sevmiyorum ama Hasan Basri Hoca bir şey anlatmak için bunu söylemiş rahmetli. Tabi hoca da değil aslında. Yani Edip bir insan. Ee, Hasan Basri Hoca deniliyor meal yazdığı için. Şimdi cennette müftüyle sözleştiler diye müftüyü aramaya başlamış. Efendim işte Firdevs'i alayı aramış yok. Bir tarafa aramış yok. Yani sekiz cenneti her tarafı aramış. Kıyı, köşeyi soruşturmuş vesaire vesaire. Ya müste efendi yok cennet. Ya demiş efendi cehenneme gidecek değil ya. Bir daha aramış yok. Bir daha aramış yok. Allah Allah. Acaba bilmediğimiz bir sebepten yani cehenneme mi düştü muhakkak olarak filan. Müsaade istemiş. Tabi böyle şey de olmaz. Efendim, Cehennemi aramaya başlamış. En yukarıdan başlamış. Yok, efendim, daha aşağıdan, daha aşağıdan, daha aşağıya. Yedi kat cehennemi de aramış. Yok, bir daha aramış, yok, bir daha aramış, yok. Nihayet, en aşağıdaki cehennemin en çukur yeri olan Gaya Kuyusu'nda aşağıda bir kelle görmüş. Daha aşağıda. Bir dikkatle bakmış. Eyvah, müftü efendi. yanına varmış. Ya müftü efendi bu Cehenneme düşmüş. Cehennemin de gayağı kuyusuna düşmüş. Ta aşağıda. Bu haldir ya demiş. Sus demiş. Bir sesini çıkartma. Benim halime çok şükür demiş. Ne şükrü demiş. Yahu demiş. Altında Kadı Efendi var demiş. Ben onun omuzlarından basıyorum da hiç olmazsa başımı dışarı çıkartabildim. Evet. Kadı tamamen gark olmuş ayağı kuyusunun yerine şeylerine. Nüftü de hiç olmazsa onun omuzdan ayak basmışsa başını çıkardasına çok şükür diyormuş diye. Bunu anlatmış. Tabii niye anlatıyor? Bak müftülük zordur. Kadılık daha zordur. Müftülük de zordur. Aman müftülüğünü iyi yap. Günah işleme. Fetvayı bilerek ver. Yalan iş yapma falan demiş oluyor. O maksatla söylemiş demek ki. Bunu nereden açtık? Ne sebeple şey yaptı? İmam-ı Azam'ın kadılığı kabul etmemesi. Şimdi ka kabul eder misin sen? Ben senin kadı yapmak istesem bu fıkrayı duyduktan sonra müftü yapmak istesem kabul eder misin? Aman bir başkasını bul. Benden daha alimler vardır dersin. İmam-ı Azam öyle de demiş olabilir. Ama hayatını incelediğimiz zaman zindanda dövülmüş, şey yapılmış yani işkence de görmüş. Asıl işin içinde başka işler de olduğu seziliyor. Kazaya kalmış namazlarımın kazasını yapmak istiyorum. Bunlar nasıl bir programlama Almalıyım. Yaştan itibaren hangi yaştan itibaren 7 yaşında emredin çocuklarınıza namaz kılmayı 10 yaşında kılması dövün demdiği için 10 yaşından itibaren veya 7 yaşından itibaren en sonuncu kazaya kalmış öğle namazımı kılmaya niyet ettim diyerek niyet edersiniz. O silinmiş olur. Ondan sonra bir daha öğlen namazı kılarken bu sefer kalmış olan namazların en sonuncusu olan öğlen namazını kılmaya niyet ettim dersiniz. O sonuncu silinir. Böyle geriden başa doğru silinmeye devam eder. Bu kaza namazlarının nasıl kılınacağına dair İlman'daki bölümleri de okumanız tavsiye olunur. Dişlerimde dolgu var. Dolgu varken cülimcilik çıkmaz diye bir söz duymuş birisi. Doğru mudur? Doğru değildir. Yalandır, iftiradır. Öyle şey olmaz. Efendim, e, dolgu yapılır. Efendim, aftesi olmak mecburiyeti de yoktur. Dolgu yapıldıktan sonra dolgu yapılırken zaten kanar, aftesi de olsa kanar gider. Efendim, e, dolgu yaparsın, aftesi de olur, gösülünde olur. Hiçbir mahsuriyeti yoktur. diyanete sorulmuş, şu cevabı verilmiş bir meseledir bu. Öyle e, gösül tutmaz ne kadar. Ne yapacak? Dişledi mi sökecek? Hayır. Öyle bir şeyi emretmiyor dinimiz. Dinimiz kolaylık dinidir. Ee, yokuşa sürmez, imkansızı istemez. Her şeyin kolaylığı vardır. <gülüyor> Necati, Necati amcamıza sorduk ki bu yolda ilerlemek için ne yapalım? O da çok sade bir cevap verdi ve dedi ki Allah'a sığının. Başka bir şeye hacat yoktur. Kendisine korumayı Allah'ın korumak Allah'ın üzerine vaciptir. Fakat biliyorsunuz ki sadece sığındım demekle olmuyor. Bize Allah'a nasıl tam olarak sığınacağını anlatırsanız seviniriz diyor kardeşimiz. Soruyu soran. Şimdi insanın hakkıyla tevkül etmesi, hakkıyla Allah'a sığınılması, hakkıyla ibadet etmesi, hakkıyla diyoruz ya hakkıyla. Buna tahkik makamı derler. Yani işin hakikatine erme. Tahkik taklitle başlar. Yani taklitten başlar. Taklit eder eder tahkike ulaşır insan. Demişler ki el ilmu bi'taallumi. İlim öğrene öğrene öğret, öğrenilir. İnsan terbiye olduğu zaman alim demek değildir. Ama öğrenmeye başlamıştır. Öğrene öğrene yıllar geçe geçe sonunda alim olur. İlim erbabı olur. Yavaş yavaş olur bu. Hatta ezzikru bi'tezekkürü demişler. Yani zikir hali de yani Allah'ı unutmamak zikretmek, zikri müdam hali o da tezekkür ile olur. Yani 300-500 zikir yapa yapa her gün çalışa çalışa olur. Yani azdan ve taklitle başlaya başlıyor olur. Onun için biz şey yapıyoruz. Yani şeyi niyetle, niyetimizi sözle söylüyoruz. Diyoruz ki ilahi ente maksudi ve ıldake Ya Rabbi benim maksudum sensin. Ben senin rızanı istiyorum. Ama o anda daha bizim maksudumuz allah Teala olma durumuna gelmiş değiliz aslında arayacak makama gelmiş değiliz. Bu neden? Sözünü söyleye söyleye aklımıza yerleşir, kalbimize yerleşir de o hale ulaşırız diye. Yavaş yavaş olacağı için. Onun için, Ya Rabbi sana sığındım dersiniz. Sığınmanın üzerinde tefekkür edersiniz. Sığınmanın hangi yolla olacağını müteadid vesilelerle düşünürsünüz. Küçük küçük uygulamalarla yavaş yavaş o sığınmaya, sığınmanın hakikatine erersiniz. Tahkikine ulaşırsınız. İlk savun kalorifer tamir ve yakıt giderleri için cemaatten yardım talep ediyoruz diyor. Yani ilk savun binası burası. Yardım istiyorlar e, sizlerden. Elminden geldiğince bu bir şeydir. Vakıf binasıdır zaten. Yani vakıflar bize kiralamış. Bizim de ilk sav vakfımız bu işi e, üstlenmiş. Şey yapıyor. Tabi duvarları çatlıyor görüyorsunuz. Biz boyattık bunları. Ama efendim duvarları çatlar, çatısı kiremitleri uçar eğer girmaya başlar, olukları çürür. Devamlı evde canlı varlık gibidir. Yemek istediği gibi canlı varlıkların. Efendim, şöyle evde bakım ister. Bakım da paraya bağlıdır. onun için yöneticiler, cemaatlerden para isterler. Siz de elinizden geldiğince yardım edin, sevap kazanın. Üniversite ikinci sınıf öğrencisiyim diyor birisi. Bra branşıma uygun olduğu için sanayi bakanı olmak istiyorum. ''Bunu söylediğim bir kardeşim, seninkisi tuğlu emel dedi, ama ben bu alanda ihlaslı Müslümanların eksikliğini gördüğüm için bakan olmak istiyorum. Sizin emirlerinizle elimden geldiğince itaat ederek hayırlı bir insan olmak istiyorum. Bu dileğim doğru mu?'' diye soruyor. Şimdi tuğlu emel demek, bu demek değil. Bir insanın bir Allah rızası için gayesi olabilir, ileriye dönüp. Bu tuğlu emel değildir. Tuğlu emeli anlayamamış birçok kimse. Ben anlayamadıklarını yavaş yavaş sezdim yani. Böyle kolay bir şey değil. Bazı şeyin hakikatine ermek yani takipine ermek kolay olmuyor. Tuğle emel demek insanın daha uzun zaman yaşayacağını sanıp da hayırları ileride yaparım diye düşünmesi demek. Tuğle emel bu. Hadi hacca git. E dur bakalım emekli da gidelim. Hadi ilim öğren, Kur'an öğren. E, hele yaz gelsin de öğrenirim. ''Hadi şuna çalış, çalış, hele dur yaparız. Hadi gel namazı kılalım. Daha ikindiye kadar çok vakit var, hele Ya yani Bu ne? Bu tuğle emel. Niye? İleriye kadar yaşamana garantin var mı? Bir tane ileriye yaşamana garantin var mı? Yok. E niye böyle tehir ediyorsun? Tuğle emeli var da ondan emel, emel yani ümidi var. Emeli uzaklarda, u, uzuyor yani. Halbuki bu konularda tuğle emel olmayacak. Hayırı hemen yapmaya çalışacak insan tuğle Emel, hayrı tehir eden, insana gaflet veren duygu demek. Hayırları ileride yaparım dedirten duygu demek tuğle Emel. Yoksa ilerideki bir hayrı yapma, bugünden hazırlanmak tuğle Emel değildir. O plandır, programdır. Anlatabildim mi? tuğle Emel'i doğru anlayalım. Ticari hayatta peşin olmayan alışverişlerde vade farkıyla alım-satım oluyor. %7, %10. Bu konuda bilgi verir misiniz? Bu doğrudur. Ve mecburiyettir. Bugünkü ticarette Efendim, e, çünkü zaten para dediğiniz şey kıymet birimi değildir. Bir kağıttır. Para dediğiniz şey nedir? Banknot. Bir kağıttır. Üstüne yüz yazmış, bin yazmış. Bunun manası nedir? Bunun karşılığında Merkez Bankası'nda sarı sarı altınlar var. Onların yerine sen, ben sana bu belgeyi veriyorum. Asıl kıymet altındır demek. Değil mi? Banknotun manası kısaca bu. Şimdi, şey bir mal veriyorsunuz adama, efendim, adam onu size peşin öderse mesele kalmıyor. Peşin ödeyemiyor. Taksit taksit ödeme İslam'da var mı? Var. Var ama taksit taksit ödendiği zaman bu verdiğiniz şeyin parası 12 ay sonra sizin elinizde toplanıyor. Diyelim ki bir otomobil sattınız, belki 3 sene sonra, belki 2 sene sonra parası elinize geçiyor. Siz bu parayla gidip aynı otomobil alamıyor. Neden? Bu kağıt parçası efendim enflasyon dolayısıyla değerini kaybettiği için altın olarak belki aynı kalıyor ama kağıt parçasının değeri değişiyor. Ondan dolayı bu değer değişikliğine bir at koymak ve ödemenin uzaması karşılığında sermayeyi korumak için fiyata değişiklik yapmak mecburiyet haline geliyor bugünkü ekonomik düzende. Eğer ekonomik düzen faizli sistem olmasa bu enflasyon olmayacak. Enflasyon olmayınca da borç ve şey sabit kalacak. Kıymet birimi banknot olmayıp da yani elde. Şimdi millet şaşırıyor. Banknotu kıymet birimi sanıyor. Lirayı. Halbuki lira bir kağıt, elinizdeki bir, ka bir kağıt. Asıl kıymet altın. Yani eğer altın para dahil de olsun, o zaman fiyat sabit olur. Sabit olabilir. Bu durumda sermayeyi korumak ve satıcının mağdur olmasını engellemek için. Fiyatta mandan dolayı, efendim şeye göre bir ayarlama yapmak gerekiyor. Bu faiz değildir. Görüyorsunuz, aksi takdirde sermayeyi kediye yükletecek adam. Yani dükkan açan bir iki sene sonra kapatmak zorunda kalacak. Buna da hiçbir e, mantıklı sistem evet demez yani, razı olmaz, mutlaka. Ticareti İslam meşru saymış, Tacir, doğru sözlü, doğru özlü tarihçiliği meth etmiş. İnanır ticaret helal olduğundan, kar koymak helal olduğundan, hatta sevap olduğundan bir yerden bir mal alıp bir yere efendim, halkın ihtiyacını karşılamak ticaret serbest. Dükkan açmak serbest, kar serbest. E, kar etmiyor adam, zarar ediyor, aldanıyor. Müşteri aldatıyor, efendim, dükkan sahibi aldanıyor. O halde bu aldanmayı engelleyecek bir şey olması lazım. Altına göre yapar hesabını, fiyatı ona göre banknot olarak söyler. Şu zaman da şöyle diyeyim. Akseray'da radyo yayınına başladık, efendim. E, Dualarınızı bekliyoruz. İsmi de Akra diyor. Şimdi ismi Akra ise Akran'ı şubesi ise olur, değilse olmaz. Yani e, Akseracılarla konuşmak lazım, rızalarını almak lazım, işbirliğini yapmak lazım. Rüyamda büyük bir kalabalık vardı. Peygamber Efendimiz gelmişti sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes onun, el, onun elini örtmek için ona doğru ilerledi. Ben en önce veya ikinci olarak onun elini öptüm ve çok güzel bir koku duydum ve ağladım. Uyandıktan sonra bu rüyayı belli bir süre hatırlamadım. Hatırladığımda aynı kokuyu yine hissettim. Sanki yine aynı yerde olarak kendimi hissettim. Efendim rüyamı Tabir eder misiniz? Bu inşallah tasavvufa intisabın alametidir ki yani allah Teala Hazretlerinin rızasına uygun, Peygamber Efendimizin rızasına uygun bir şey asıl olmuş. Bu sonra intisap ettim diyor zaten. Onu gösteriyor. Söz kesildikten sonra kızın annesi babasının izni olmadan dini nikah yapılıp konuşma ve görüşme caiz olur mu? Diyor. Şimdi kızın annesinin babasının rızası şahî mezhebine göre bir şarttır. Yani olması lazımdır. Kızın annesinin, babasının rızası olmadan fısfıs fıs ötekiler bir karar veremezler. Ama hanefilerde böyle bir şart, mecburiyet olmuyor. Efendim, kişiler dini nikahı yaparlarsa nikahlanmış oluyorlar. Ee, fakat pratikte, benim bugün pratik hayatta karşılaştığım meselelerde böyle bu nikahların efendim gereğine uymuyorlar nikahlanan kimseler. Yani dini nikahı hafife alıyorlar. Bozuşuyorlar nikahlanan iki şahıs. Bozuşuyor, kız gidiyor başkasıyla evleniyor. E kızım sen falancanın karısısın. Nikahlısın ona. bozuldu onu. Bozuştuk ama o seni boşamadı. O da inadından boşamıyor zaten. İntikam almak için. Adam boşamıyor. Boşamayınca ince onun nikahlısı durumunda oluyor. E nikahlı gidip başkasıyla nikahlanıyor. Aykırat birincin taşını. Şimdi bu ikinci evlilik ne oluyor? Gayrı meşhur bir evlilik oluyor. Bu işin ciddiyetini bilmedikleri için şey yapmak lazım geliyor. Bu işin ciddiyetini sağlamak lazım geliyor. Ama insanlara ne kadar söylesen bu işin ciddiyetini kulak asmıyorlar. O halde ne yapacaksın? Kardeşim Dinini nikahını yap, ondan sonra gel. Diyeceksin ki dinini nikahta mecburiyet var, var, gelme var, gitme var, bilmem ne var. Öyle patladak şey olmuyor. O zaman böyle bir, birazcık bir ciddiyet oluyor. Aksi takdirde biraz e, acayip durumlarla karşılaşıyoruz yani. Aslında e, mantıken yani normal bir şey olarak oluyor gibi görünüyor ama nikahlanmışlar oluyor. Biraz e, sorular ve nida işaretli kal, kalıyor. Rahman suresindeki iki doğunun ve iki batının Rabbu manalarındaki ayeti kelimenin manasını izah eder misiniz? Rabbul Maşrul ve Rabbul Ma'riben Tebiyya Ala Irabikmat Giba. Şimdi Orada Rabbul Meşrikayn ve Rabbul Mağribeyn diye geçiyor. Başka ayet kelimede de Rabbul Meşarikı vel Mezariq diye geçiyor. Yani şarkta doğuş yerlerinin ve garta batış yerlerinin Rabbi diye geçiyor. <gülüyor> Bu şeyden dolayıdır. Güneşin mevsimlere göre, yaranık Allah. Güneşin mevsimlere göre doğu ufkundan muhtelif yerlerden doğmasından, batı ufkunda muhtelif yerlerde batmasından dolayıdır. Aynı yerde doğmuyor. İlkbaharda başka yerde, kışın baş yerde, Yazın başka yerde. Bizim Türkiye'mize göre, kışın en, mesela evinizin doğusuna bakın. Aralıkta güneşin doğduğu yer, filanca evin efendim, bacasının hizası, şurası. Ondan sonra Haziran'da güneşin doğduğu zaman bakın, yine doğuya. O baca şurada kalıyor, ta bu taraftaki serginin ucundan doğuyor. Neden? Çünkü e, gökyüzü olayı yani. Bu güneşin hareketi dünyanın Ekseninin eğik olmasından kaynaklanan bir olan. Onun için Rabbül Meşrikay ve Rabbül Meşarik diye ayet kelimelerde bu e, hakikatten dolayı böyle bilgi oluyor. Bir aydır İstanbul'da bir hastaneye yatabilmek için uğraştığımız validemizi maalesef yatıramadık. Sanıyorum ki rüşvet bir şey isteniyor. Versek ne dersiniz? Vermesek yap yapılmayacak durumda. Şimdi tabi bunu ilk önce şeylere e, bizim Sağlık Vakfı'ndaki doktor arkadaşlara müracaat etsin bu kardeşimiz. Bizim Sağlık Vakfımız var. Sağlık Vakfımızın çeşitli üyeleri var. Efendim bu kardeşlerimize ilk önce müracaat etsinler. Bizim şöyle bir hastamız var. Yatırmak istiyoruz olmuyor diye. Bizim bu kardeşlerimiz bir uğraşsınlar. Onlar da yapamıyorlarsa o zaman hastanın sıhhatini korumak için etekim megun adamların şeyine belki biraz tavizkar bir tavır takımına bilebilir. Neşir olabilir. Ama önce bizim kardeşlerimiz de normal yola sağlamaya çalışsınlar. Sohbette anlattığınız hikayede, kısada cellata götürülen şahsın direnmemesi İslam'da Müslüman ne ezer ne ezilir prensibine aykırı değil mi? Yani gücü yeterse ezdirmez kendisini. Yetmezse ne yapacak? işte Doğu'da yani, geliyor camide bizim başbağlarda kardeşlerimizi şey yaptılar, yani 33 kişiyi şehit ettiler. Yani insanın gücü yeterse ezilmez. Onlar da yol İslam diye bağırmışlar, Allah'a hıkber demişler, la ilahe illallah demişler, bir etmişler, şey yapmışlar ama öteki silahlıların karşısında yani bu şahıslar da yakalanmış. Eli kolu bağlanmış. Hadi bakalım, şey yap, ezdirme kendin Yani insana e, nezaketle karşısına geçip kardeşim müsaade edersen boynunu vurmak istiyorum müsaade eder misin? diyorlar yakalıyorlar, zincirlere bağlıyorlar sürükleye sürükleye bağırta bağırta götürüyorlar kafası kesilecekse kesiyorlar gücün yeterse hakkını çiğnetmeyeceksin tabi güçlü olmadan çalışacaksın ve yani kafirlere karşı gücün yettiğince kuvvetli olun silah hazırlayın hazırlık yapın diye Allah'ın emri var onu yapacaksınız ama ona rağmen esir düşüyor insan. Bugün gazetelerde vardı, göğsüne Ermeniler ateşli demiri şey yapmışlar, haç, böyle buralarını delik deşik etmişler filan. Bu gibi şeyler olabiliyor. Mekke'nin müşrikleri de Peygamber Efendimiz'in mübarek sahabesinden bazılarını yakalayıp işkence ettiler, şehit ettiler. Böyle şeyler oluyor. Ezdirmeyecek kendisini ama yakalanmış. Şeyi yok. Elinde takati tükenmiş. Belki mücadele etti, etti ondan sonra yakalandı. Artık yani edemeyecek durumda olmuş oluyor. şah Muhammed Osman filan isminin şah kelimesinin ne demek, ne anlam vardır. Şimdi bu e, mutasavvufların e, isimlerinin başında onların manevi bir göstermek için bazı tabirler kullanılır. Mesela efendim Hacı Bayram Sultan derler. Hacı Bayram'ın sultanlığı yok. İkinci Murat Sultan idi. Onun zamanında yaşadı ama Hacı Bayram Sultan deniliyor veya efendim Nev'ane e, Ceraldin Rumi için efendim Hulavendigar deniliyor o da şey demek yani Efendi demek veya Molla Hünkar deniliyor Hacı Bektaş şey, Hacı Bektaş için e, Hünkar deniliyor o da hükümdar demektir yani Evliya Allah için e, dünyadaki dünyevi makamlara benzeyen isimler veriliyor ki yani manevi alemin şeyi yüksek merkezliği budur manasında hüsnüzanla efendim o isimler verilmiş oluyor veya müşahedeyle yani adamın hakikaten evli Allah olduğu kutbul aktab olduğu çeşitli müşahedelerle görüldüğü için böyle olabiliyor. Şah da şey demek padişah demek yani sultan demek bu Tarikat derslerini yapmayan veya aksatan ihvanımızı uyarıp yapmaları için teşvik etmemiz doğru olur mu? Tabii münasip bir şekilde kardeşim vesaire diye söylemek lazım şef verecek tarzda güzel şeylerle onu şefkendirmen çalışmak uygun olur kahretinin sebebi neyse onu şey yapmak lazım ihvanımızın olduğu yerde başka bir yerdeysa tarikat dersini yapabilir miyiz yapılabilir İhvan mahrem sayılıyor olabiliyor yıl başında. İskenderpaşa Camisi açık olsun da o gün camide geçirelim, Sıkıntı olanlar sıkıntısı olanlar oluyor o hususta diyor. Evet, yılbaşında yani bir ters e, jest olsun diye camilerde programlar yapıldığı oluyor. Ben yılbaşında yasa yıkıldıktan sonra cump yatağı yatıyorum, yani inadıma. Çünkü doğru olan zaten o, erkenden yatıyorum. Tehcide kalkmak daha iyi. Yani, onların patırtı, gürültü yapı, zil zirna sarhoş oldukları, sivri külah giydikleri zaman da biz uykumuzu almış oluyoruz. Ondan sonra kalkar, şahsi ibadetimizi yaparız. Program yapanlar da oluyor. Yani şahsen o geceyi şey geçirmesini bilemeyenler olur diye ama reaksiyoner olmak da iyi değil. Yani o karşı bir şeyi var e, gayrimüslimlerin. Ona karşı reaksiyoner bir tavır. O gün bir program yapıyoruz. O da uygun olmuyor. Yani en iyisi şey yapmak o günü en islani tarzda geçirmiş Ve ya Rabbi bu cahillerin, kafirlerin yaptığından dolayı bizi helak etme bunların da islahiyle filan diye dua etmek yani. Allah istersin diye. İmtihanımız vize saati tam cumaya geliyor. Ne yapmamızı tavsiye edersiniz diyor. Şimdi tabi ilk önce imtihanın oraya gelmemesini tebliğ etmek lazım hocaları. Demek lazım ki Hocam ben Müslümanım. Cuma namazı farzdır. Efendim sen bu vizeyi bu saate koyuyorsun. Bunun vebali sana ait olur demek lazım. Bir. ikaz etmek lazım. Bu bir vazife. Yani müteahhit insanlar bunu söyleye söyleyebilir. Hoca inat etti. Bazı domuz gibi hocalar oluyor. İnadına Cuma saatine şey koyuyor. Kıpkız oluyor. Kapkara oluyor. İnatçı oluyor. Ve illa Müslüman talebeleri tespit edip de sınıfta bırakmak arzusunda oluyor. Kötü niyetli oluyor. Çirkin hoca oluyor. Tabi böylelerine karşı da yine bir çare var. Bir caminin hocasına derseniz ki Allah aşkına bizim böyle bir problemimiz var. Sen cuma namazını bugün saat 2'de kıl dersin. Yani 1'de kılacak yerde, 12'de kıldıracak yerde 1'de kıldır dersiniz. Müftüyle konuşursunuz. Bu da mümkün. Pakistan'da duydum ki efendim cuma namazını muhtelif camilerde program dairesinde belli bir programa göre Muhtelik camilerde başka başka saatlerde kılıyorlarmış ki bütün Müslümanlar cuma saatin Cuma namazını kılabilsin diye. Yani adam otobüs şoförü sefere çıkmış, seferden geldi tam yoldaydı. Müslüman da efendim cuma namazı kıldı ne yapacak? Fancı camide saat şu vakitte kılmıyor, oraya gidiyor orada kılıyor. Böyle bir şeyi müftüyle, imamla, şeyle konuşarak halledebilirsiniz. Bu da bir çaredir, pratik bir çaredir ama tebliğ etmek de iyidir. mahkemedeki hakimin boşamasıyla eğer gazı değilse boşanma tamam olur mu? olmaz o, da, o tarafa da bak karmaşık iş yani düzen efendim İslam'dan gayrı bir düzen olduğu zaman işler çatallaşıyor karmaşıklıkıyor mahkeme boşar adamla boşamadım derse boşanma olmaz dini bakımda olmaz Şimdi boşamadım diyor kadının boşanmaya şeyi yoktur kendisini talep etme müsaadesi yoktur şeriat erkeğe vermiş bu şeyi kadın mahkemeye veriyor adamı boşanmak istiyor Adamla da boşamadım derse, hakim boşayabiliyor, Boşa, boşanmıyorum diyor, istemiyorum diyor, boşanmayacağım diyor, boşuyor. O zaman ne olur? Nikahlı kalır. Ya, razı etmesi lazım ötekisini. Yani tamam boşadım dedikmek lazım demezse onun karısı olarak kalır. Ben bir yıl evvel sözlendim ve ardından nikahım yapıldı. Sözüm dinler biri olduğu için yöremizdeki adetlere karşı ailem ona muhalefet etti babam her içeri girip çıktığından nişanlımın ayağa kalkmasını istedi. O da bunu yapamam. Ben hocalarımızın dahi bunu bizden istemiyor... Ben bunu yapamam. Hocalarımız da hep bunu bizden istemiyor diye karşılık verdi. Babamın tamamen babam tamamen nikahlımdan ayrılmamı istiyor. Benimle nikahlım arasında bir bağ olduğu için ayrıl ayrılmak istemiyorum. Beyim de ayrılmak istemiyor. Ailen ne derse desin beni tercih etmelisin diyor. Eğimi tercih ettiğimde ailemden kopacağımı düşünüyorum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Gayet net yapılması bilinmeyen bir durum değil. Nikahlı olduğu için kocasına şey yapacak. Ama kocasının yani o ayağa kalkma konusunda ısrarı, inadı doğru değil. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sahabe kirama sözü var. Sadir-i Muaz Saat Hazretleri. Ama hangi saat? Onu belki şey yapamıyor olabilirim. Gelirken buyurmuş. Efendiniz için ayağa kalkın. Yani kalminizin ulusu hürmete şahsı. Başarı 25 ölen diye efendim, kalkın diye buyurmuş. Kalkılabilir. Babadır. Babaya kalkılır. Örtümüzde vardır. Örte önem veriyor şey İslamiyet. O bakımdan kalkmam demesi doğru olmamış. Nişanlısın ama doğru olmamış kaynatayla damadın arası açılmış kaynanaya nikahlı. Yani kocasının sözünü dinlemek zorunda. Nikahlanmasaydı işte bu gibi problemler oluyor. Yani evleninceye kadar sözlü kalsaydı o zaman anası babası istemeyince annesinin babasının istediği tarzda hareket edebilirdi. Şimdi hareket etme hürriyetine sahip değil çünkü nikahlı karısı onun için uyacak. Tavsiyem kocasına uyacak annesine durumu babasına durumun ciddiyetini anlatacak. Ben mecburum, nikahlanmış bulunduk diyecek. Efendim onları yumuşatmaya çalışacak. Kocasına da bak e, bu kalkmak da hürmet etmek de değil sövmüş. Sen de nobranlığı bırak biraz geçinli ol efendim filan diyecek. Birileri. Allah hepinizden razı olsun. Esselamünaleyküm ve rahmetullah. El Fatiha. O zaman onun hiçbir şey alınmaz. Onun tesiri olur. Yalnız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 elimden, gözümden, kulağımdan herhangi bir ağzamdan bir günah sadır olduysa, tevbe ettim. Pişman oldum. Pişman oldum Ya Rabbi. Bir daha işlememeye azmettim Ya Rabbi. mı, gözümü kastet ettim Ya Rabbi diyoruz. Bu olmadan olmaz. Yani günahta ısrar iken, varken, küfürde ısrarı varken, e, sız küfürde ısrarı varken efendim, o zaman olmaz. Zulümde, zulmü yapıyorken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 Güç kuvvet sahibi olan Allah istemeden bir insan bir şey yapması mümkün mü? Bu doğru. Hiçbir şey yapamaz. Ama Allahu Teala Aleyhisselam insanlara sorumluluk yükleyecek, mesuliyet yükleyecek. Efendim bir ihtiyar iradeyi cüz'iye vermiştir. Ondan dolayı mesul oluyor kişi. Yani kafir, Ya sen beni kafir yapmışsın. Ne yapayım? Takdimim böyleymiş diyemez. Çünkü kafire Allah Kur'an-ı Kerim'de hitap etmiş.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 Biraz da müsaade et. yani benim namaz kıldığımı herkes görsün. Efendim biraz da işte hayır hasenat yaptığımı herkes bilsin. İyi müslüman olduğum biraz dillere dökülsün. Olur mu her şey? Allah. Azcını bile istemek olmaz. Her şey sırf Allah rızası için olacak. Onun için müminin Kur'an-ı Kerim'deki vasıflarından bir tanesi nedir? Velaya <gülüyor> khafunu lemete laim. Kınayanın kınamasından korkmaz. Müslümanın genel vasfı budur. Yaptığı şeyi Allah rızası için yapar, kul rızası için yapmaz. Şimdi diyemin için yapıyoruz. Giyimi Allah örtünün dediği için. Setir avret farz olduğundan. Avretin örtünmesi farz olduğundan yapıyoruz. Değil. İkincisi de kendimizi soğuktan sıcaktan korumak için yapıyoruz. Bir ihtiyaç olduğundan yapıyoruz. Yani e, şu anda istersen buyur çıplak gezebilirsin. Gez. Yani sıfır altından bilmem kaç derece. Şeydim, gezemezsin. Onun için örtünüyorsun. Yani ya korunmak için ama örtünün. E, hava sıcak bile olsa yine örtünüyoruz. Yine mantık yiyor hanımlarımız, kızlarımız. Yine biz de örtünüyoruz falan yerden filan yere kadar. Neden? Allah şu kısımdan şu kısma kadar örtün dediği için. Şimdi ben bunu Allah rızası için yapıyorum. Burada başkasının beğenmesi vesaire işin içine girdim. Bu dünya şey olur. Zinet Efendim giyim, kuşam böbürlenmek, övünmek filan. İslam'da makul olan bir şey değil. Evet Peygamber Efendimiz Selam ile Mesih benim birisiymiş. Ya Mesih, insan yani güzel elbise giymek istiyor, temiz güzel yemek yemek istiyor. Bu da kibir midir? Hayır. Allah güzeldir, güzelliği sever. Demek ki e, güzelliği sevdiği için Allah inna Allahu cemilin cemal, güzelliği sevdiğinde güzel giyineceğiz. Ama bu güzel giyim sırmalık giyim demek değil. Allah imcinde güzel olan bir giyin. Yani güzelce kendisini örtecek. Efendim bol olacak. Efendim şehveti tehlike etmeyecek vesaire filan. Şimdi o o sebeple giyinmiş. Ama ters giymiş karanlıkta cübbenin. mesela şu şunun ben giysem bunun yüzünü tersim nereden anlayacağım? Cübbe incecik bir şey. Farkı yok yani büyümesi de yok. Ters giymiş dışarı çıktığı zaman düşer ki ters giymiş. E ne yapayım? Yani ben bunu örtünmek için giydim. Yani e, Allah rızası için giydim. Allah rızası için giydiğim bir şeyi kulu rızası için çıkartmam demiş. Yani siz ister beğenin, ister beğenmeyin. E, aldırmaz diyor. Eyvallah etmem diyor. Neşesi öyle. İçinde keyfi, zevki öyle. Mübareğin. Yani siz ister beğenin, ister beğenmeyin. beğenmeyin küçük kızını vermesin derler. Bizim köyde böyle bir tabir vardır. Beğenirse beğensin, beğenmeyin küçük kızını vermesin. Ne yapalım? Aldırmaz yani. O da Allah'ın sezgini kulu, Allah'ı Allah düşünüyor, ters giymişse ters giymiş ne olacak, çıkartmam diyor yani. Belki işi vardı, belki bir yere acelesi vardı, çıkart, niye çıkartayım, boş ver, öyle gitsin, idare eder. Aldırmıyor yani. Ben bir şey hatırlıyorum, bizim kardeşlerden bir enteresan kardeş, bizim eve geldiği zaman şaşırmıştım ilk önce bizim ihvandan. Bir çorabının rengi başarıyor, öteki çorabının rengi başarıyor. Aldırmıyor.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 Taslanmışını giyiyor. Moda. Ne modası bu? Aldırmama modası. O, o moda bizde çok önceden var. İşte Seri Saka, neydi? Süfyanin Seri Hazretleri. Aldırmamanın şahı o. Yani. Hani biraz insan efe olmalı yani. Ondan bundan korkmamalı. Değil mi? Biraz eferik iyidir yani. Müslüman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 Yarın sabah çıkacağını kim kararlı edebilir içinizde? Ben şimdi buradan kalkacağım, İskender Paşa'ya. Oradan kalkacağım, falancı yere gideceğim. arabayla gideceğim, siz de bineceksiniz bir arabaya, gideceksiniz. Yani trafik kazası olabilir, kalp hastası olur insan, kriz gelir, serseri bir kurşun gelir, anarşi olur, uçak düşer, yangın olur, Trabzon'da adam dükkanını büyüteyim derken dinamit atar, atar ve kaç tane köyü kaydırmış,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 Yapamasan bile sevap. Belki yerine çıkmayacaksın, ama temenniyetin için sevap alacaksın. Peki yerine çıkmamanın sonucu ne? Yerine çıkmamanın sonucu, bu düşüncede olmanın sonucu, ölüme hemen hazır olmak, tevekkül olmak, günah üzere olmamak, hazırlıklı olmak. Bu hazırlık her her zaman yanında olmak şartıyla, seyahat çantası yanında olmak şartıyla, bin yıllık şey projeye ileriye dönü. Yani ben İslam'a şöyle hizmet edeceğim, böyle hizmet edeceğim. Kur'an'ı ezberleyeceğim inşallah. Arapçayı öğreneceğim inşallah. Efendim tesir yazacağım. Efendim bilmem hadis külliyatını hepsini Türkçe'ye çevireceğim. Efendim halkın anlayacağı efendim İlmihal kitapları yazacağım. Efendim İmam Hatip okulları açacağım. Yüksek ihtisar. <gülüyor> i̇nşallah yaparsın. O ayrı. Ama iyi şeyler temenni edilebilir. İyi şeylerin temenni etmek servis. <gülüyor> Küşehrin misalesinde, ihlas bahsinde çeşitli yırtıcı hayvanlardan korkan, Allah başkasından korktuğu gerekçesiyle iman zafiyetlerinden olduğu söyleniyor. Mesela bir insan aslan'a yaklaştığında parçalayacağı bilinen bir gerçektir. Her ne kadar evli Allah bir şey yapmasa da, Evliya Allah bir şey yapmasa da, bu en küçük hayvanda en büyüğüne kadar hepsinden korkan bayanlar için düşünüldüğünde,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 şeyde de geçti Ramuz'da da geçti buna benzer bu manayı ifade eden hadis-i şeriften temenni ederiz ki bayanlar fareden bile korkmasın ama işte fare geldi mi masanın üstüne çıkıyor ay ay diye bağırıyor efendim ötekisi şundan korkuyor dedikisi bundan korkuyor bir hoca efendi vardı hatırlıyorum bizim semtin yakınında vaaz veriyordu babamın arkadaşıydı evimize davet ettik yemekler pişti pilavlar kebaplar bilmem neler adam gelmedi bir hafta sonra şey yaptık Meğer dedim, çıkmaz sokağa girdiği zaman köpekleri görmüş, gelememiş. Atamacağız. <gülüyor> <gülüyor> Biz bekledik, bekledik, gelmedi. E Doğru değil. Yani bu korkunun olmaması lazım. <gülüyor> yenmeyi öğrenmeliyiz. Bu çeşit şeyleri yenmeyi öğrenmeliyiz. Doğrusu hadis-i bildirler. Allah'tan korkmak, başka bir şeyden korkmamak. Kuşevide melamileri anlatırken onların görüşü olarak halkın gözünde iyi olanın kesinlikle hakkın gözünde kötü olabileceği ifadeleri yer alıyor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 zorbalıkla geçmiş insanların e, yönetimdeki şeylerinin meşru olmadığını düşünüyor. Bu var. Sonra tabii bir insan kendisini e, bir vazifeye şey yapacağı zaman elini boyunu düşünür. Diyelim ki yönetim iyi bir yönetim bile olsa bir insan diyebilir ki ya yani ben kadılık yapacağım. En tehlikeli mesleklerden birisi kadılıktır. İkincisi müstülük. Kadılık daha tehlikelidir. Çünkü ikisi arasında hükmedecek efendim, ahirette yanlış hükmetti mi vay haline. Müftülük de çok tehlikeli. Bir fıkra anlatayım. Giden gidiyor zaten. Durumu müsaade olan kalıyor. Efendim e, demek ki gitmeye müsaade var yani. E, uzak yolda olanlar, kardeşlerimizin geceleri hayır olsun gidebilirler. Şimdi Hasan Basri çantayı vardı rahmetli. Bu meal-i kerimi yazan, saati muhterem benim babamın dostu, tanıştım kimse filan. Şimdi bir kardeşimiz filan bir yere müftü olmuş. Gitmiş bunun yanına duasını alma. Efendim işte ben falanca yere müftü oldum diye. Demiş ki ben sana bir fıtra anlatayım da müştülüğü bu fıtrayı hiç hatırından çıkartmadan yap.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 Müftü ile sözleştiler diye Müftü'yi aramaya başlamış. Efendim işte firdevs Ala'yı aramış yok, öbür tarafı aramış yok. Yani sekiz cenneti her tarafı aramış, kıyı, köşeyi soruşturmuş vesaire vesaire. Ya Müftü Efendi yok cennet. Ya demiş Efendi cehenneme gidecek değil ya. Bir daha aramış yok, bir daha aramış yok.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 Aşağıda bir kelle görmüş. daha aşağıda. Bir dikkatle bakmış. Eyvah müftü efendi. Gitmiş yanına varmış. Ya müftü efendi bu ne haldir? Cehenneme düşmüş. Cehennem de gaya kuyusuna düşmüş. daha aşağıda. Bu ne haldir ya demiş. Sus demiş. Hi sesini çıkartma. Halime çok şükür demiş. Ne şükür demiş. Ya demiş. Altında kadı efendi var demiş. Ben onun omuzlarından basıyorum da hiç olmazsa başımı dışarı çıkartabildim. Diye. Kadı tamamen gark olmuş ayağı yerine, şeylerine. Müftü de hiç olmazsa onun omuzlarına ayak basmışsa başını çıkartmasına çok şükür diyormuş diye. Bunu anlatmış. Tabii niye anlatıyor? Bak müftülük zordur. Kadılık daha zordur. Müftülük de zordur. Ama müftülüğünü iyi yap. Günah işleme. Fetvayı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 Zindanda dövülmüş, şey yapılmış yani işkencele görmüş. Asıl işin içinde başka işler de olduğu seyrediliyor. Kazaya kalmış namazlarımın kazasını yapmak istiyorum. Bunları nasıl bir programlama almalıyım? Yaştan itibaren, hangi yaştan itibaren? 7 yaşında emredin, çocuklarınıza namaz kılmayı. 10 yaşında kılması dövün dendiği için 10 yaşından itibaren veya 7 yaşından itibaren en sonuncu kazaya kalmış öğle namazımı kılmaya niyet ettim diyerek niyet edersiniz. O silinmiş olur. Ondan sonra bir daha öğle namazını kılarken bu sefer kalmış olan namazların en sonuncusu olan öğle namazını kılmaya niyet ettim dersiniz. o sonuncu silinir. Böyle geriden başa doğru silmeye devam eder. Bu kaza namazlarını nasıl kılınacağına dahil imaldeki bölümleri de okumanız tavsiye olunur. Dişlerimde dolgu var. Dolgu varken cürmizlik çıkmaz diye bir söz duymuş birisi. Doğru mudur? Doğru değildir. Yalandır, iftiratdır. Öyle şey olmaz. Efendim, e, dolgu yapılır. Efendim, ateşi olmak mecburiyeti de yoktur. Dolgu yapıldıktan sonra, dolgu yapılırken zaten kanar. Ateşi de olsa kanar gider. Efendim, e, dolgu yaparsın, ateşi de olur, gusülünde olur. Hiçbir mazereti yoktur. Diyanete sorulmuş cevabı verilmiş bir meseledir bu. Öyle Gusur e, tutmaz ne yapacak adam? Ne yapacak? Dişlerini sökecek? Hayır öyle bir şeyi emretmiyor dinimiz. Dinimiz kolaylık dinidir. Ee, Yokuşas imkansızlığı istemez. Her şeyin kolaylığı vardır. Necati, Necati amcamıza sorduk ki bu yolda ilerlemek için ne yapalım? O da çok sade bir cevap verdi ve dedi ki Allah'a sığının. Başka bir şeye hacet yoktur. Kendisine sığınanı korumayı Allah'ın korumak Allah'ın üzerine vaciptir. Fakat biliyoruz ki sadece sığındım demek de olmuyor. Bize Allah'a nasıl tam olarak sığınacağını anlatırsanız seviniriz diyor kardeşimiz. Şöyle Şimdi insanın hakkıyla tevekkül etmesi, hakkıyla Allah'a sığınması, hakkıyla ibadet etmesi, hakkıyla diyoruz ya, hakkıyla. Buna tahkik makamı derler. Yani bir işin hakikatine erler. Tahkik, taklitle başlar. Yani taklitten başlar, taklit ede ede, tahkike ulaşır insan. Demişler ki el-ilmu bitt-eallumi ilim, öğrene öğrene öğret, öğrenilir. İnsan talep olduğu zaman alim demek değildir.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 bir şeydir vakıf binasıdır zaten yani vakıflar bize kiralamış bizim de ilk Vakfımız bu işi e, üstlenmiş şey yapıyor tabi duvarları çatlıyor görüyorsunuz biz boyattık bunları ama efendim duvarları çatlar çatısı kiramikleri uçar efendim su girmeye başlar olukları çürür devamlı evde canlı varlık gibidir yemek istediği gibi canlı varlıkların efendim şeyde evde bakım ister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 hakikatine ermek, yani takibine ermek kolay olmuyor. tuğle demek, insanın daha uzun zaman yaşayacağını sanıp da hayırları ileride yaparım diye düşünmesi demek. tuğle bu. Hadi hacca git, e dur bakalım, emekli olayım da gidelim. Hadi ilim öğren, Kur'an öğren, e, hele yaz gelsin de öğrenir. Hadi şuna çalışmana çalış, hele dur yaparız.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 İnsana kahret veren duygu demek. Hayırları ileride yaparım dedirten duygu demek Tulemene. Yoksa ilerideki bir hayrı yapmağa bugünden hazırlanmak Tulemene değildir. O plandır, programdır. Anlatabildim mi? Tulemeni doğru anlayalım. Ticari hayatta peşin olmayan alışverişlerde vade farkıyla alım satım oluyor. %7, %10. Bu konuda bilgi verilmişsiniz. Bu doğrudur ve mecburiyettir. Bugünkü ticarette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 Akşerayda radyo yayınına başladık. Efendim, e, dualarınızı bekliyoruz. İsmi de Akra diyor. Şimdi ismi Akra ise Akran'ın şubesi ise olur, diyi olmaz. Yani e, akterçilerle konuşmak lazım, rızalarını almak lazım, işbirliğini yapmak lazım. Rüyamda büyük bir kalıp